Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 24 haftadan beri sürdürdüğümüz Hazreti Rasul'ün örnekliği çerçevesinde üst başlık olarak, alt başlık olarak da Mekke'de 12 yıl sunumlarımızın 25.'sini bugün vereceğiz inşallah. Bugünkü alt başlığımız ise görev, yetki ve sorumluluk. Müslümanlara örnek olan Rasul'ün hayatı Mekke ve Medine dönemiyle hayatımızı etkiliyor. İki dönem arasında en belirgin fark, Mekke'de Müslümanların kendilerinin kurduğu bir devlet yok. Müslümanlar başka bir devlet yönetimi içinde yaşamaktaydılar. Bu sunumların başında Mekke'deki devlet yapısından söz etmiştik. Medine'de ise Müslümanlar devlet kuruyor. Yeni bir devlet. Daha önce Medine'de var olan Medine-Site Devleti'nin anlayışı dışında yepyeni bir devlet kuruyorlar. Ve Kurucuları Müslümanlar, devletin yöneticisi ise Hz. Resul. Mekke'de Müslümanlar eskiden beri var olan Mekke site devletinin hakimiyeti altında tebliğ mücadelesini yaparken ve başka bir egemenliğin altında yaşarlarken Medine'de kendi egemenlikleriyle devlet olduktan sonra başka dine ait olan insanlar Medine'de Müslümanların egemenliğinde yaşamaya başladı. Bugün Müslümanlar, Allah'ın emirlerine göre yönetilen devletlerde yaşanmamaktadırlar, günümüze baktığımız zaman. Yani, Allah Resulü'nün Medine'de kurduğu devletin özü içerisinde, o gün Allah Resulü, kendisine Allah'ın gönderdiği ayetlerin çizdiği sınırlar çerçevesinde, Allah'ın ayetleriyle yönlendirdiği kurallar çerçevesinde Medine'de devletini oluşturmuş ve bu devlet ile hem içinde yaşayan Müslümanları, hem içinde yaşayan putperest Arapları, hem de içinde yaşayan Yahudileri yönetmiştir. Bu devlet imparatorluğa dönüştü sonradan ve içinde Yahudi, Müslüman Kutperestlerden başka Hristiyanlar ve diğer birçok din müntesibi insanlar yaşadılar. Bugün Müslümanların yaşadıkları ülkelerin hiçbirinde Hazreti Resul'ün Medine'de kurduğu devletin özüne yönelik, onun kurallarına yönelik bir yönetim biçimi veya yönetim şekli veya yönetim anlayışı yoktu. Müslümanların yaşadığı ülkeler biçimleniş farkı gösteriyor, yönetim anlayış farkı gösteriyor bugün. O güne göre. Bugünkü Müslümanların yaşadıkları devlet anlayışlarını, yaşadıkları ülkelerdeki devlet yapısını ve devlet anlayışlarını birkaç açıdan inceleyebiliriz. Laik devletler birinci grup, Laik devletler, Müslümanların yaşadığı ülkelerin birinci grubu, layık devletler, sadece İslam'ın değil, bütün dini hükümlerin uygulanmasını red ederek insanların çıkardığı yasalara göre yönetilen ülkeler, Anlamında layık devletler kendisini biçimlendiriyor ve anlayışını bu şekilde gündeme getiriyor. Bu tür ülkelerde ateistlerin dini geçerli. Yani dine inanmayanların dini geçerli. Allah'a ve Allah'ın dinine inanmayarak karşı çıkanlar, layıklık teziyle toplumlara egemen oldular. Din dışı kurallarını dine inananların üzerine hakim kılarak dayattılar, baskı kurdular. Dina inananlarla dinsizlerin arasındaki çatışmalarda geçmişte olan dinsizler egemenliği ele geçirmiş oldu. Dinsizlerin devleti ele geçirmiş olmasının adı layıklık oldu. Layıklık ortaya çıkmadan önce Avrupa'da bütün devletler aşağı yukarı din figürleriyle idare ediliyordu. Büyük mücadelelerin neticesinde, kanlı savaşların neticesinde dini devlet yönetiminden dışlayan anlayışlar, Egemen oldular ve böylece egemenliklerini sürdürerek her türlü dine inananları egemenliği altına aldılar. Bunun adına da dediler. Layık devletlerde dine inananların inançlarını bireyine, evine hapsettiler. Dine inananlar topluma çıktıklarında dine inanmayanların kurallarına uymak zorunda kaldılar. Layık dönemler önce durum tersineydi. Yani düzenleri dine inananlar kurmuşlar. Dine inanmayanlarsa, bireyinde inançsızlığını yaşıyordu toplumlarda. Topluma çıktıklarında, dinin kurallarına göre yaşamak zorunda bırakılıyorlardı. İki tarafın mücadelesinde, dine inananların yaptığı haksızlıklar, zulümler nedeniyle, dinsizler, din dışı düşüncelere sahip olanlar, egemenliği devraldılar. Laikliğin ilk çıkışlarında laikler, Dine inananlara kanlı zulümler yapmışlardı. Sonraki dönemlerde ise durumu yumuşatarak dine inananlara bireyinde yaşama hakkı verdiler. Bu hakları birçok batılı ülke artırarak siyasetlerine de bulaştırdılar. Bugün batı dünyası kapitalizmi ancak Hristiyanlığın probandasıyla yayabiliyor. Misyoner hareketleri dünyanın her yerinde bütün hızıyla devam ediyor. Ülkemizde de aynı şekilde Laikliğin uygulanışı tamamıyla bir dinsiz anlayış olarak uygulanmıyor. Cumhuriyet'in kuruluşla birlikte din-devlet ilişkileri birlikte yürütülüyor. 3 Mart 1924 yılında devletin anayasası ve Diyanet Teşkilatı Kanunu birlikte çıkarıldı. Laikliğin kabulünden sonra da diyanet kaldırılmadı. Aslında layık bir devlette, yani din dışı kurulan bir devlette, devletin dini bir kurumu, yasayla kurulmuş kurumu olmaması gerekiyordu. Diyanet ve sonradan kurulan din okullarıyla politikacılara karışmayan dindarlar yetiştirilmek istendi ve başarıldı. Böylece batıdan farklı olarak Türkiye Cumhuriyeti işin başından kendine uygun, laik, muhafazakar dindarlar yetiştirerek farklı bir laiklik kuramı uyguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin uyguladığı laiklik, din-devlet ilişkisinde ortaklığı kurdu. Yani devlet ile din birlikte hayatta hakim oldular. Ancak devletle birlikte olan ve adına yanlışlıkla Müslümanlık denilen dinin Allah'ın diniyle hiçbir alakası yok. Yani bugün Diyanet'in uyguladığı veya İmumatip okullarında din adamı olarak yetiştirilen dinin Kur'an'ın anlattığı dinle hiçbir alakası yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet-din ilişkilerinde birlikte yürümeleri anayasasında yazılı değil. Yani devletin anayasasında Devlet hem dine hem din dışı kurallarda yürütülür gibi bir madde yok. Uygulamada devlet dinle beraber yürüyor. Bütçesinden din okullarına, diyanete para ayrılıyor. İstediği hüpheleri tepeden emrederek camilerden okutuyor. Muhafazakarların dince kutsal sadıkları her konuda devlet önde yürüyor. Dini bayramları resmi tatil ediyor. Organize ettiği kuruluşlarda zekat, kurban derisi topluyor. Batıdan İslam aleyhine bir probanda gelirse, halktan önce devlet kurumları, hangi olursa olsun, isterse sağ partiler, isterse sor partiler, iktidar olsun, biz layık bir devletiz, bize ne demiyor, hemen antipatilerini, karşı çıkışlarını, protestolarını gösteriyorlar. Ve hatta öyle gösteriyorlar ki, bazı protestolar, biz şeriat devletiyiz diyen devletlerden daha fazla oluyor mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin protestosu. Yarı layık, yarı dini devletler. Müslümanların yaşadıkları ülkelerden bazıları devletin yasalaşma esasında tamamıyla layık, yani din dışı değillerdir. Bu tür ülkelerin yöneticileri işlerine geldiği konularda dine dair hükümleri yasalaştırıyorlar. Mesela Suriye, Mısır, Libya gibi ülkeler bunlara örnektir. Gerçi Mısır, Libya şimdi yeniden şekilleniyor, nasıl olacağı belli değil. Tam şekillendiklerinde durumları iyice belli olacak. Mezheplerini iktidar eden devletler, İslam şeriatıyla yönetildiğini iddia eden bazı ülkeler Allah'ın hükümleriyle değil, tarihlerinden gelen mezheplerinin hükümleriyle devletlerini yönetmektedirler. Mezheplerinin hükümlerini devlet yasaları haline getirmişlerdir. Müslümanların yaşadıkları devletlerin gönlümleri bunlardır. Bunların hiçbiri Allah Resulü'nün kurduğu devlet biçimine ve anlayışına uymamaktadır. Resulün kurduğu devlet modelinde Allah'ın yasaları geçerlidir. Allah'ın yasalarını uygulayan yöneticiler, toplumda yaşayan Müslümanlar, Müslüman olmayanlara karşı tarafsızdır, toplumun her kesiminde adaleti götürmeye çalışırlar. Bugünkü Müslümanların yapısı, Müslümanların Mekke dönemine benzemektedir. Yani Mekke dönemi dediğimiz, Müslümanların kendi kurdukları ve Allah'ın yasalarına göre yönetilen bir devletin olmadığı dönem. Zira Müslümanların Mekke dönemi, devletlerin olmadığı başka devletlerin yönetiminde yaşadığı devir olarak önümüzde örnek olarak duruyor. Müslümanların siyasal biçimlenme aşamalarında bazı fikir adamları, Müslümanların bugünkü durumunun Mekke dönemine benzediğini, dolayısıyla Medine'de gelen ayetlerden sorumlu olmadığını çağrıştıracak yorumlar yaptılar. Buna karşılık Müslümanların çoğunluğu bu görüşe karşı çıktılar. Hatta bu görüşte olanları sapı kafir ilan ettiler. Ne var ki, Müslümanların kendi aralarında Mekke dönemi, Medine dönemi tartışmaları Müslümanların konumunu değiştirmiyor. Müslümanlar, Resul'ün kurduğu devletin özlerini taşıyan bir devlet içinde yaşamıyorlar. Kur'an ise tamamlanmış, emirlerin tamamı bize gelmiş. Mekke'de Müslümanlar yaşarken Medine'deki ayetler gelmemişti. Bu nedenle onlar Medine'de gelen ayetlerden sorumlu tutulmuyorlardı. Ancak bugün, bütün ayetler elimizde mevcut. Peki, Müslümanlar bugün nasıl yapacaklar, ne yapacaklar? Müslümanların konumu devletsiz oluşlarından dolayı Mekke dönemine benziyor. Öyleyse Medine döneminde gelen ayetlerden sorumlu değil mi de? Sorumlu olmayacaklar mı? Bu tür sorulara karşılık Müslümanlar görüşlerini netleştirmek zorundadırlar. Müslüman fikir adamları bu noktada tartışıyor. Şöyle olacak, böyle olacak diye. Günümüzde Müslümanlar bu konulara genelde duygusal bakıyorlar. Müslümanların ayetlerden nasıl sorumlu olacaklarına ilişkin bazı konuları ele almak gerekiyor. Devlet, topluma egemen olan bireysel ve toplumsal bir örgüt olarak tanımlanabilir. Hakimiyetini bireysel ve toplumsal düzenle gerçekleştirir. Yani, hem bireylere hükmeder, tek tek hem de topluma hükmeder. Devletin kuruluş amacı veya devletin şekillenişi veya devletin var olduğunun hissedilir yanı, devlet yasalarının hem bireye yönelik hem de topluma yönelik bir iktidar, bir hakimiyet unsuru olduğu söz konusudur. Hangisi olursa olsun, her düzen. Yani şekli, tipi, anlayışı ne olursa olsun, ister krallık, ister imparatorluk, ister cumhuriyet, ister şeriat, ister şu, ister bu, ister layık, ister değil. Bütün devlet düzenleri, bugünkü deyimiyle bütün ideolojik düzenler, her düzen, hangi düzen olursa olsun, vatandaşlarına üç temel esas üzerinden otoritesini götürür. Üç tane temel esasa oturur, metodik olarak. Bu üç temel devletin vatandaşlarına verdiği görevler, yetkiler ve sorumluluklardır. Yani devlet yasası dediğimiz zaman, devletin yasaları dediğimiz zaman veya hakimiyetin esasları dediğimiz zaman üç tane kavram ortaya çıkar. Bu kavram hakim olan insanların hakim olduğu bireylere ve toplumlara verdiği görevler, onları hangi konularda nasıl yetkilendirdiklerine dair kurallar ve onları hangi yönden sorumluluk tuttuklarına dair kurallardır. Görevler, yetkiler ve sorumluluklar yoksa hakimiyetten, bir iktidardan söz edilmez. Bu sadece devlet düzenlerine has bir unsur değil. Örneğin basit bir iş yerini ele alalım. Bir iş yerinin patronu vardır. Eğer bu iş yerindeki patron insanları çalıştırıyor ise o çalıştırdığı insanlara görevler verir, o çalıştırdığı insanları belirli konularda yetkili kılar ve bunlardan da görevleri ve yetkileri doğrusunda sorumlu tutar. Dolayısıyla şöyle bir şeyi esas alın. Bir iktidar, bir hakimiyet düşünüldüğü zaman bu hakimiyetin tesisi görevlendirme, yetkilendirme, ve sorumluluk tutma esasına dayanır. Eğer görevlendirme yoksa, yetkilendirme yoksa, sorumlu tutma yoksa hakimiyetten söz edilemez. Hakimiyet anlayışı yok demektir. İslam dini bireysel ve toplumsal bir düzenin kurallarını emrederek bu üç esası kendi içinde barındırır. Yani İslam dini de insanlara görev verir, yetkili kılar ve sorumludur. Bu üç temel esas üzerinden otoritesini gerçekleştirir. Her düzenin taliplisi, taraftarı gibi, Müslümanlar da kendilerine otorite kuran dinlerinin, yani İslam dininin, hangi görevleri, hangi yetkileri ve hangi sorumlulukları yüklediğini bilmesi gerekir. Yani ben Müslümanım diyor isem, siz kendinize Müslümanız diyor iseniz, dininizin size veya bana hangi görevleri verdiğini, beni veya sizi hangi yetkilerle yetkilendirdiğini ve sizi hangi konulardan sorumlu tuttuğunu veya beni hangi konulardan sorumlu tuttuğunu bilmemiz gerekiyor. Bir düzene taraf olan insanlar, düzenlerinin kendilerine tanıdığı görevleri, yetkileri ve sorumlulukları tanımaz, bilmez iseler, düzenlerini uygulamada eksiklik, hatalı olabilirler. Yani dinlerin uygulamada. Din taraftarlarının Dinlerini eksik, hatalı hayata geçirmeleri, dinin bozulmasına, yozlaşmasına neden olur. İnsanlar hatalı davranışlarına din olarak inanmaya başlar. Yani, bunu şöyle pratikleştirelim. İslam dini Allah'ın kurallarından oluşur. Bu kurallar insanlara görevler verir, yetkiler tanır, sorumlu tutar. İnsanlar Allah'ın kendilerine hangi konularda görevlendirdiğini, hangi konularda yetkilendirdiğini ve hangi konularda sorumlu tuttuğunu bilmez ise, bu boşluğu bir başka şekilde doldurur. Yani ortaya çıkan konularda, hayatın yaşadığı konularda ne yapar? Bazı görevleri yapar, bazı yetkileri de kullanır, bazı sorumluluklar da üstlenir. Allah'ın hangi konularda görevlendirdiğini bilmiyor ise, hangi konularda yetkilendirdiğini bilmiyorsa, hangi konularda sorumlu tuttuğunu bilmiyorsa, o boşluğu farklı görevler, farklı yetkiler ve farklı sorumluluklarla doldurur. O doldurduğu şeyde onun hayatının bir yaşama düzeni olur, bir yaşama dini olur. Böylece Allah'ın gönderdiği dini hayatında karma karışık yaşarken, onu bozarken yaşadığı din. Yaşadığı hayat tarzı kendisine yeni bir din olarak ortaya çıkar. Son zamanlarda Müslümanların duvar yazısı olarak gördükleri, her yere yazdıkları o söz önemlidir. İnandığın gibi yaşamıyor isen, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın sözü bu anlamdadır. Yani, siz Allah'ın dinine inanıyoruz diyor iseniz, Allah'ın dininin yaşama şekli Allah'ın tanıdığı size yüklediği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ve sorumlulukları üstlenmektir. İnanç bunu gerektiriyor. Eğer siz bunu yapmıyor iseniz, bunu bilmiyor iseniz, bunu hayata geçirmiyor iseniz, siz mutlaka hayatı yaşarken belli yetkileri kullanacaksınız, belli görevleri üstleneceksiniz ve belli sorumlulukları üstleneceksiniz. Bunlar Allah'ın dinine ait olmayacak. O zaman yaşadığınız hayatın kuralları olmuş olacak, o zaman yaşadığınız hayatın kuralları sizin dininiz olmuş olacak. Allah gönderdiği kitapların ve dininin bozulmasının bu şekilde olduğunu bildiriyor. Yani eğer Kur'an'ı dikkatli bir şekilde okursak, Kur'an'da Allah birçok Resul'le insanlara kitap gönderdi ve din gönderdi. Bunların tarihsel sürecine baktığımız zaman, bu gönderdiği dinlerin bozulması ve gönderdiği kitapların bozulması, tahrif edilmesi ve Allah'ın gönderdiği dinin toplumda yaşanır halden başka bir hale dönüşmesi anlatılırken, Allah bu bozulmayı değişik konulardan el alıp bize Kur'an'da değişik şekilde açıklıyor. Ve Kur'an'daki ehli kitaplaşma olarak tarif edilen konu, inandığı gibi yaşamayanların yaşadığı gibi inanmalarıyla oluşan bir yapılanmanın Allah tarafından ehli kitaplaşma olarak tarif edilmesi, ilginç olarak karşımıza çıkıyor. Konunun önemi nedeniyle İslam dininin yani düzeninin, İslam düzeninin taraftarlarına nasıl, ne şekilde görev, yetki ve sorumluluklar yüklediği konusunda kısa bir analiz yapmak gerekiyor. Analizimizi dinin düşünce ve davranışlarına ilişkin kurallarının özündeki metodik yapıya yani Allah'ın ve Resulünün dini uygulamasındaki değerlere göre yapmamız gerekecektir. Kur'an'ın iniş sırasıyla Allah'ın ancak insanların güçleri orantısında kendilerinden sorumluluk beklediğinden bundan önceki bölümlerde söz etmiştik ve bu konudaki ayetleri örnek göstermiştik. Güç kavramı görevlendirme, yetkilendirme, sorumluluk tutulma konusunda önemli bir konudur. Allah'ın dinini, düzenini en güzel şekilde uygulamaya geçiren Allah Resulü'nün onu takip etmeye kendilerine görev edinen, arkadaşları olan Müslümanların, İslam'a ait ortaya koyduğu görüşlerinin, hükümlerinin temel noktası, olayları yorumlama biçimi olarak bu metodik yolun gereğince üzerinde durulması gerekiyor. Din taraftarlarına görevleri, yetkileri ve sorumluları belirli esaslarla yükler. Bu esaslar nedir diye sorduğumuz zaman, nedir? Önce bir talimat olacak. Yani bir yasa olacak. Bir kural. Kural varsa o bize bir görev vermiş olacak. Bir yetki vermiş olacak. Bir de sorumlu tutacak. Talimat yoksa olmayacak. Mükellef yani görev verilen, yetkilendirilen ve sorumlu tutulan yer, mekan, nerede, ne zaman gibi. Zaman ve o talimatın uygulanması, o görevlerin, yetkilerin, sorumlulukların uygulanması kuralları gibi Esaslar içerisinde bunlar incelenmeye başlanacaktır. Talimat dediğimiz zaman dinin kuralları Allah'ın emirlerinden yani Allah'ın talimatlarından oluşur. Allah düşüncede, iltikatta ve inançta, davranışlarda yani eylemlerde ve amellerde insanlara neleri yapmayacağını, neleri yapacağını emrederek bunların dışında kalanları serbest bırakmıştır. İnsanlar serbest olduğu konularda dilediği gibi hareket edebilirler. Yani Allah'ın hüküm göndermediği, talimat göndermediği konularda dilediği gibi hareket edebilirler. Bu serbestlik insanlara Allah'ın tanıdığı bir haktır. Dini terimler içerisinde Allah'ın emirleri, farz, yasakları haram, serbestleri helal veya mübah olarak tanımlanır. Din, talimatlar olmaz ise taraftalarına herhangi bir sorumluluk yüklemez. İslam dininin kuralları içinde talimat yetkisi, yani kural koyma yetkisi sadece Allah'tadır. Peygamber veya herhangi bir insanın Allah adına hüküm koyma, talimat gönderme, yasa çıkarma hakkı veya ayet belirleme hakkı yoktur. Çünkü biz Allah'ın hükümleri dediğimiz zaman, Allah'ın ayetleriyle oluştuğunu inanıyoruz. Dolayısıyla Allah'tan bir ayet yoksa, Hiçbir insanın peygamberine dahil kendi kendine ayet koyma veya bir insanın ayet belirleme hakkı yoktur. Şu ayettir deme hakkı yoktur Allah'tan bir ayet yoksa. Allah'ın elçisi peygamber Allah'ın talimatlarını talimatlardan oluşan dinini, düzenini uygulayarak örneklik yaparken aynı zamanda tebliğ ile insanlara açıklamakla görevlendirilmiştir. Geçmişte Müslüman hukukçular yani fıkıhçılar dini hükümlerin kaynağı vahiy, sünnet, kıyas, icma demişlerse de İslam'da talimat yetkisi Allah'a aittir. Yani hüküm belirtme yetkisi Allah'a aittir. Zaten sünnet dediğimiz şey kıyas dediğimiz şey, icma dediğimiz şey talimatların uygulanış biçimindeki metodik kurallar olarak karşımıza çıkar. Bugün dikkatli incelemeyen Müslümanların birçoğu bunların sanki farklı bir hüküm koyma, farklı bir kaynak belirtme noktasıymış gibi görmektedirler. Halbuki böyle değildir. Sünnet, kıyas, icma metodik olarak karşımıza çıkar. Yani Allah'ın talimatlarını, Allah'ın kurallarını hayata uygulama biçiminde Müslümanların uyacağı metodik kurallar olarak karşımıza çıkar. Ancak bazı Müslümanlar, klasik fıkıhtaki sünnet, kıyas, icma tabirlerinden, talimat yetkisinin Rasul'de, iştahat yapan müştehitlerde veya fetvacılarda, fikirlerinde mutabık kalan, icma eden hukukçularda olduğunu zannederler. Aslında böyle değil temelde. Asıl da Allah'ın talimatlarının uygulanışı olan sünnet, uygulama biçimlerinin belirlenmesinde bir esastır. Dolayısıyla Allah'ın herhangi bir talimatını hüküm halinde uygulamaya geçirirken sünnete yani peygamberin yaptığına göre yapmak peygamberi o konuda örnek almak Müslümanlara Allah tarafından emredilen bir hukuk kuralıdır. Bir ayetle emredilmiştir. Resulü örnek almak, onun yaptığı gibi yapmak. Kıyas ise metodik olarak yeni bir hüküm koymak değildir. Var olan Allah'ın hükmünün kapsam olarak belirlenmesi, peygamber devrinde, işte bu kapsam olarak belirlenmeye eski klasik fakühta illet bağlarının belirlenmesi olarak tanımlanmakta, kapsam olarak belirlenmesi, peygamber devrinde olmayan, zamanla ortaya çıkan bazı hususların peygamber zamanındaki olaylara benzerliğinden giderek var olan hükme dahil etmektir. Mesela örneklersek, şarabın Allah tarafından haram sayılmasından giderek, şarap gibi sarhoş eden, içinde alkol barındıran ve insan aklını, egemenliğini, iradesini kaybettiren, rakının, viskinin, biranın, tekilanın, romun, cinin de haram hükmüne dahil edilmesi yeni bir hüküm koymak değil, var olan hükmün genişletilmesi içine, çeşlendirilmiş şaraba benzer içkilerin dahil edilmesinden ibarettir. Sayılan bu içkilerin haram hükmüne dahil etmek, yeni bir hüküm vermek olarak karşılığa çıkmaz. Buna kıyasen o çeşitlerin haram hükmüne dahil edildiği ifade edilir. Dolayısıyla kıyas bir bakıma Allah'ın talimatlarını lafzen, yani hükmün görünen yüzünden değil, içerik ve anlam açısından amacına ulaştırmaktır. Çerçeveyi genişletmektir. İcma ise Müslüman hukukçuların Allah'ın vahilerinden anladıklarında birleşmeleridir. Böyle bir durumun Müslüman hukukçuların Allah'ın talimatlarından ortaya çıkan hükümlerde buluşması icma olarak değerlendirilir. Onun için Müslüman hukukçuların birleştiği hükümler birleşmediği hükümlerden daha önemlidir. Yani bir Müslüman eğer bir vahyin hükmünü bir ayetin hükmünü anlama noktasına yola çıktığı zaman birçok o vahyin anlamı ile ilgili, hükmü ile ilgili birçok hüküm yok da eğer bu konuda Müslüman müçtehitler, Müslüman hukukçular, Müslüman fakihler veya Müslüman fikir adamları bir noktada birleşiyorlarsa buna önem verilmesi gerekir. Yani ayrılık konularından daha çok birleşilen konular önemli konulardır bu zaten Allah tarafından müminlere emredilen bir şeydir. Müslümanların kendilerinde istişare etmeleri ve istişareleriyle belli bir amaca, belli bir hedefe yönelik olarak Allah'ın dininde buluşarak ve o dini anlama noktasında istişareyle kendilerini güçlendirerek bir noktaya ulaşmaları ayetle sabit olan bir şeydir. İhtihad dediğimiz unsur ise hakkında Allah tarafından açık hükümlerin gönderilmediği konularda emir sahiplerinin ortaya koyduğu hükümlerdir. Kıyas, icma gibi konular, iştahatın kapsamına girebilirler, mantık olarak. Kıyas, icma gibi konular. Kıyas yoluyla iştahat etmek, iştahatlarla birleşerek icmaya ulaşmak, iştahat kapsamında mütalaa edilebilir. Kıyas yoluyla iştahatın dışında, yeniden hüküm koymak da iştahattır. Mesela, herhangi bir konuda, kıyasen değil de, herhangi bir konuda sıfırdan hüküm koyabilirsiniz. Allah'ın hükmü yoksa. Allah, Müslüman'ın konumunu nerede olursa olsun birey, devlette görevli, yönetici fark etmez. Yani Müslümanlar bir devlet kurmuşsa, o kurduğu devlet içerisinde Müslüman birey olarak hiçbir yetkisi olmayan devlette bir vatandaş olarak yaşayabilir. Veyahut da o devlette görevli bir insan olarak çalışıyor olabilir veya devlette bir yönetici konumunda olabilir emir sahipleri noktasında olabilir. Ortaya çıkan sorunlarla ilgili ayetlerde hüküm yoksa, insanlar bulundukları yere göre hükmederler, iştahat edebilirler. Bu haklara sahiptirler. Örneğin, birey kendi adına, kendisi, devlette görevli olan kişi, o bulunduğu yetki de, devletteki görev yetkisinde veya yönetici ise, emir sahibi konumunda ise o konumda, bireysel ve toplumsal konularda Ne yapabilir? sorunları çözme için iştahatlarda bulunabilir. Ancak Müslümanların tarihinde Müslüman bilim adamlarının görüşlerine de iştahat denilmiştir. Yani sadece fakihlerin değil, işçil adamlarının, müfessirlerin, hadisçilerin ve felsefecilerin görüşlerine de genel olarak iştahat denilmiştir. Müslüman bilim adamlarının ayetlerde hükmü olmayan konularda iştahat etmesi düzen açısından önemli değildir. Yani hangi düzen açısından? İslam düzeni açısından önemli değildir. Veya bir devlet kurulmuşsa, o devletin işleyiş tarzı açısından önemli değildir. Bilim adamlarının, fikir adamlarının iştahatları. Belki düzeni yöneten emir sahipleri, bilim adamlarının iştahatlarına istişer açısından dikkat edebilir. Ancak Nisa suresinin 59. ayetiyle Allah'ın emrettiği emir sahiplerine uyun ifadesindeki emir sahiplerinin iştahatları İslam dininde yani düzeninde geçerli bir hukuk kuralı, geçerli bir emirdir. Onlar iştahat ettiği zaman, onların iştahatları insanlar üzerinde etkili olmak zorundadır. Diğerleri emir sahiplerinin istişareti için fikir cimnastiğinden ibarettir. Ne yazık ki Müslümanların tarihinde hep böyle olmamış. Emir sahipleri dünyevileştikçe, yani laikleştikçe. Kur'an'ın dünyevileşme olarak tarif ettiği şey, günümüzün modernize anlayışında layıkleşme olarak ortaya çıkmaktadır. Yani Müslümanlar dünyevileştikçe ne yapar? Müslümanlar dünyevileştikçe Allah'ın kurallarına göre hayatlarını yaşamazlar. Allah'ın kuralları yavaş yavaş hayatlarından çekilir. Yerine dünyevi değerler, maddi değerler hakim olmaya başlar hayatına. Bunun günümüzdeki görüntüsü laikleşmedir. Yani Allah'ın diniyle değil, Kişilerin kendi aklıyla, kendi fikirleriyle, kendi düşünceleriyle hayatını yaşamaya başlamaları laikleşme olarak gündeme gelmektedir. Dolayısıyla Allah'ın kitabında ayetleriyle tabir ettiği dünyevileşmek günümüzde layıkleşmek olarak ortaya çıkar. İşte Müslümanların başlarındaki emir sahipleri, yöneticileri geçmişte dünyevileştikçe onların din adına Allah adına oluşturdukları, Allah'ın kurallarından oluşan emirler ortadan kalkmış, yerine farklı şeyler gündeme gelmiş ve bu farklı şeyler gündeme gelince de toplum tarafından Müslümanların, bilim adamlarının iştahatları daha değerli hale gelmiş. Çünkü emir sahiplerini başlarında gördükleri zaman onların dinle bir alakası kalmayınca toplumdaki Müslüman bilim adamlarına, Müslüman fikir adamlarına sarılır duruma gelmişler. Bugün bilim adamlarının iştahatlarıyla oluşan, Mezhepler, İslam dininin hükümlerinin önüne geçmiştir. Yani bugün Müslümanların gözünde din diye tabir edilen şey, mezheplerin ortaya koyduğu dindir. Allah'ın ortaya koyduğu din değildir. Allah'ın ortaya koyduğu din ile mezheplerin görüşlerinden oluşan din arasında çok fark vardır. Bugün elimizde bulunan ve adına İslam fıkhı denilen kitapların içerisindeki hükümlere baktığımız zaman, bu hükümler işte bu kitaplar 15 cilt, 20 cilt, 30 cilt, 40 cilt olabilir, hiç fark etmez. Bunların içerisinde Allah'ın hükümleri kaç tane diye sorduğumuz zaman yüzde biri bile teşkil etmez. Hepsi işte şu şöyle dedi, şu böyle dedi, filanca böyle dedi, filanca şöyle dedi, filanca, şöyle dedi, filanca böyle dedi diye kişilerin din adına ürettiği hükümlerden ibarettir. Bunun İslam'la hiçbir alakası yoktur. Kişilerin ürettiği, din adına ürettiği hükümlerin İslam olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bugün günümüzün Müslümanlarınca İslam dini ancak bir mezheple tanımak alır. Mezhep olmazsa sanki İslam dini bilinmez. Müslümanlar İslam dini diye bir şeye algılamaya başlarsan zaman onu hep mezheplerinin bakış açısıyla mezheplerinin anlatımıyla o dini algılarlar. Halbuki Resulullah'ın devrine gittiğimiz zaman, o Mekke ve Medine devirlerine gittiğimiz zaman, Müslümanlar İslam dini dedikleri zaman, Allah'ın gönderdiği hükümlerden ortaya çıkan anlayış ve yaşam düzeni aklına gelir. Bugünkü Müslümanlarla, Allah Resulü'nün zamandaki Müslümanlar arasındaki en belirgin fark budur. Bugünkü Müslümanların kafasında oluşan İslam dini diye tavr ettikleri anlam ve anlayış mezheplerin anlam ve anlayışından ibarettir. Mezheplerin Mezhep imamlarının, fakihlerinin, işte fetva makamlarının, müştehidlerinin anlattığı şeyler onların kafalarında İslam'dır. Sahabelerin kafalarındaki İslam ise Allah'ın ayetlerinden oluşan anlayıştır. Allah'ın hükümlerinden oluşan anlayıştır. Onlar hiçbir zaman, mesela sahabeler hiçbir zaman Allah'ın hükmü olmadığı zaman, bir ayeti olmadığı zaman, kendi aralarında işte iştahat ettikleri zaman, işte şu şöyle olacak, bu böyle olacak, şu şöyledir, bu böyle dediği zaman, kendi aralarındaki fikir jimnastiklerine, çeşitli konularda Allah'ın dini demiyorlardı. Yani mesela Hazreti Ömer iştihad ederse veyahut da işte Hazreti Ebu Bekir iştihad ederse veya da Hazreti Peygamber dahi iştihad etmiş olsa demiyorlardı ki bu İslam dinidir ve bu Allah'a ait bir hükümdür Allah'ın dinine aittir demiyorlardı. Böyle bir iddiaları yok. Onlar diyordu ki bu bizim görüşümüz. Çünkü mezhep görüş demektir. Yani Arapça kaynak olarak geldiğimiz zaman Arapça'da mezhep görüşüm demektir. Allah bu konuda herhangi bir hüküm belirtmedi. Dolayısıyla benim görüşüm bu konuda şudur diye Allah'ın görüş belirtmedi. Allah'ın emir vermedi. Allah'ın bilgi göndermedi. Allah'ın hüküm göndermediği konularda kişilerin kendi fikirlerini beyan etmesinde mezhep denir. Görüşüm anlamında. Dolayısıyla sahabe kendi görüşlerini ortaya koyduğu zaman, yani kendi iştahatlarını, kendi mezheplerini ortaya koyduğu zaman bunlar Allah'ın dinine ait demiyorlardı. Ancak bugün insanların görüşleri, İnsanların düşünceleri, insanların yorumları, insanların fikir jimnastikleri ortadaki konularla ilgili, sorunlarla ilgili Allah'ın dinine ait kılındı ve bunlara mezhepleşme denirdi ve insanlar bugün İslam dini diye bir mezhebi anlıyor. Mezheple onu anlıyor, İslam anlıyor. İşte sahabe ile bugün arasındaki en büyük fark. Halbuki hemen hemen herkes şunu şöyle biliyor. Bugün ilahiyetten çıkmış, İslam Enstit'den çıkmış, İmam Okulu'ndan çıkmış diyanette görevli veya toplumda İslam üzerine konuşan hemen hemen herkes sorulduğu zaman şöyle diyor. Kardeşim, insanlar niye iştahat eder? Ve insanlar Allah'ın hükmü olmadığı yerde iştahat eder. Öyleyse Allah'ın hükmü olmadığı yerde yapılan bir iştahat varsa, iştahatla verilen hüküm Allah'a ait değildir. Dolayısıyla Allah'a ait olmayan bir hüküm de Allah'ın dinine ait değildir. Diyemiyor. Allah'a ait olmayan, Allah'ın görüşünün olmadığı, Allah'ın hükmünün olmadığı bir yerde insanlar görüş belirtiyor. Bunu Allah'ın dinine ait olarak tanımlıyor. Benim görüşüm demiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Ben Mehmet Çoban. Bakıyorum ayetlerde yok. Hükümleri yok. Allah o herhangi bir fikir beyan etmemiş, herhangi bir hüküm beyan etmemiş. Tutuyorum. Kendi kafama göre diyorum ki, bana göre bu konudaki soruya karşılık ben şöyle cevap verebilirim. Bu konuda Allah'tan herhangi bir ayet yok veya böyle bir sorunu şu şekilde çözebilirim, şu şekilde uygulanırsa bu hüküm, bu uygulama iyi olur. Doğru bir uygulama olur. Ama bu konuda Allah'tan herhangi bir bilgi, herhangi bir hüküm yok diye bir görüş belirttim. Şimdi bu görüş bana ait. Şimdi ben bunu tutar da ben bu görüşü Allah adına söyledim. Allah adına ürettim. Dolayısıyla bu görüşü kabul eden her kişi bunun artık bundan sonra Allah adına ait olması gerektiğine inanması gerekir diye bir iddia olamaz? Kimsenin de böyle bir iddiası olamaz. Ama bugün baktığımız zaman, iştahat dediğimiz kavram, mezhepleşme dediğimiz kavram, iştahat eden veya fetva veren her kişinin görüşü Allah'ın dinine aittir. Mantığını, kuralını yerleştirdiler ve böylece Allah'ın dini üzerine Allah'ın dini için hüküm koymada ortak kıldılar kendilerine. Yani Allah'ın dini için biz de hüküm koyabiliriz mantığını çıkarttılar. Halbuki onlar la ilahe illallah demişlerdi. Yani Allah'tan başka hüküm koyucu yok demişlerdi. Veya müminin diğer insanlar Allah'tan başka hüküm koyan yoktur görüşüne la ilahe illallah diyerek inanıyorlardı. İnandıkları halde hayır dediler. Allah hüküm koyar. Aynı zamanda iştahatla da Müslüman bilim adamları, fakihler, fetbahacılar da koyar. Onlar da Allah'ın dinine ait hükümler koyar dediler. Böylece Allah'la onları, hüküm koyucuları Allah'la ortak kıldılar dininin hükümleri koymada. Böyle olunca ne oldu? Böyle olunca Allah'ın hükümleri mevcut İslam dininin hükümleri olarak kabul edilmiş olan iştahadi hükümlerin yanında yüzde bir, yüzde iki bile etmez hale geldi. İşte biraz önce bahsettim 30 yıl, 40 yıl bir fıkıh kitabı yazılıyor. Bu fıkıh kitabına İslam fıkıh deniliyor ve İslam dini adına yazılıyor ve bu fıkıh kitabının içerisindeki hükümlerin yüzde olarak biri bile, ikisi bile Allah'ın hükümlerinden oluşmuyor. Tarihten gelen, geçmişten gelen bir sürü fakihin görüşlerinden oluşuyor ve bu görüşlere ne deniyor? İslam'a ait deniyor. Dine ait deniyor. İslam dinine ait deniyor. Halbuki bunlar insanların kendi görüşleri. Kendi düşünceleri. Bunların görüşlerini İslam'a ait, İslam dinine ait dediğimiz zaman hangi anlam çıkıyor? Bu insanlar Allah'ın hüküm koymaya yetkili olduğu konularda kendilerinde hüküm koymaya yetkili gördüler anlamı çıkıyor. Yani hüküm koymada ortak oldular anlamı çıkar. Allah'ın helal bildirdiği, haram bildirdiği, farz olarak bildirdiği konularda iştahat yapamaz insanlar. Ancak nerede yapar? Allah'ın hiçbir hüküm bildirmediği, helal, haram ve farzlarını bildirmediği konularda ancak iştahat edebilirler, kendi fikirlerini söyleyebilirler, kendi mezheplerini ortaya koyabilirler. Ama bu koydukları fikirler, bu hükümler Allah'ın helalı, Allah'ın haramı, Allah'ın farzı olmaz. Yani Allah'ın hükmü olmaz. Allah'ın dinine ait bir hüküm olmaz. Müşteyitlerin iştahatlarını dinden saymak, İştahat eşittir ayet demek anlamına gelir. Ki Allah korusun bu çok tehlikeli bir düşüncedir. İştahatlar bazen Allah'ın ayetleri içindeki müteşabih yani birden fazla hüküm çıkabilecek ayetler üzerinde olur. Yani iştahatın kaynağı aslında ayettir. Ayet üzerine fikirler ortaya konulur. Emir sahipleri, bireyler, Bireysel ve toplumsal konuları düzenleyen konulardaki müteşabih ayetlerden çıkarılan hükümlerden birini iştihar ederek yasalaştırabilir. Emir sahibinin yasalaştırdığı hükümler geçerlidir. Çünkü ona uymak Nisa suresinin 59. ayetine göre Allah'ın emri olarak farzdır. Emir sahibleri hükmünü iptal etmedikçe veya değiştirmedikçe hüküm Müslümanları bağlar. Emir sahibi olduğu zaman bağlar. Herhangi bir konuda devletin ictihadı varsa yani devlet herhangi bir konuda yasa çıkarmışsa artık kişilerin o konuda istahat etmesi yasaktır. Bu bütün devletlerde böyledir. Yani devletin yasası olduğu bir yerde kişiler kendi kendilerine şu şöyle olacak, bu böyle olacak diye yeni bir hüküm, yeni bir kanun, yeni bir kural belirtemezler. Bu Allah'ın dininde de geçerlidir. Allah'ın hükmettiği yerde Kişiler hükmedemez, Müslümanların kurduğu bir devlet varsa ve Allah'ın hükmetmediği yerlerde Müslümanların devlet yöneticileri hükümlerini belirtmişse vatandaşların bu konuda çok fazla söz söylemesine gerek yoktur. Değil, hiç söz söylemesine gerek yoktur. Çünkü yasa zaten vardır. Zira devletin iştahı yasalaştığı için Müslümanların hepsi yasaya uymak zorunda kalırlar. Bu her yerde böyledir. Başka ideolojilerde, başka dinlerde de böyledir, başka düzenlerde de böyledir. İçlerinden bazılarının bu konuda benim de iştahadım, benim de ayrı bir düşüncem var diyerek emir sahiplerine karşı çıkması isyan sayılır. Bu sadece İslami bir düzende değil, bugünkü düzende de aynıdır. Yani devlet bu konuda yasa çıkarıyor, ben bu yasayı tanımıyorum, ben şöyle bir yasayı uygulamak istiyorum diye isyan ederseniz ne olur? İsyan sayılır. Müteşabih ayetlerin anlamlarından birini tercih eden iştahatlar... Allah'ın emirlerini anlama gayreti sayılarak hükmün kaynağı Allah yorumlayan insan olduğu için insanların yorumları ayetin kesin hükmü sayılmaz. Kesin hüküm olmayan bu tür iştahatlar da geçicidir. Değiştirilinceye veya iptal edilinceye kadar hükmü yürütülür ama değiştiği zaman da kalkar. Müslümanlar var olduğu müddetçe, Müslümanlar, Müslüman bilim adamları veya Müslümanların emir sahipleri, ortaya çıkan sorunlar hakkında Allah'tan bir hüküm yoksa iştahat etmeye devam edecekler. Müslümanlara bu görevi Allah akıl edin, muhakeme edin, fıkıh edin ayetiyle emretmiştir. Her ne kadar bazı mezhep bilginleri geçmişte iştahat kapısı kapandı demişlerse de bu hüküm Allah'ın ayetine karşı verildiği için hem suç hem geçersizdir. İşte talimat dediğimiz zaman konumuzun içerisine ne girmektedir? Allah'ın dini için talimat Allah'tan gelen hükümlerin, Allah'tan gelen bilgilerin kapsamıdır. Allah'tan herhangi bir hüküm yoksa, Müslümanların uyacağı talimatlar ya Allah'ın hükümünün olmadığı yerde Müslümanların kurduğu devletteki emir sahipleridir ya da hiç kimsedir. Kendi anlayışı ve kendi görüşüdür. Müslümanların bir devleti varsa o devlette emir sahipleri hüküm koyma, ortaya çıkan sorunları çözme noktasında hüküm koyma ve toplumu adil bir şekilde yönetme görevinde oldukları için yasalaştırırlar. Görüşlerini, iştahatlarını yasalaştırırlar ve bu yasalara Müslümanlar uyarlar. Dolayısıyla Müslüman yöneticilerin uyguladığı bu yasalarsa geçicidir. Bir başka iktidar geldiği zaman, bir başka yönetici geldiği zaman değiştirebilir. Ama esas yasa Allah'ın ortaya koyduğu hükümlerdir ve hiçbir iştahat Allah'ın hüküm koyduğu yerde yapılamaz ve hiçbir da Allah'ın ortaya koyduğu yasaların özüne aykırı olamaz. İkinci gruptaki konu mükelleflerdir, yani görevli, yetkili sorumlulardır. Bir görevin, bir yetkinin, bir sorumluluğun taşınabilmesi için talimat olduğu zaman karşısında bu talimatla görevlendirilmiş, bu talimatla yetkilendirilmiş, bu talimatla sorumlu tutulmuş insanlardır. Buna mükellefiyet demekteyiz. Yani sorumlu tutulmak, görevlendirilmek. Düzenlerin kuralları bu kuralları yerine getirecek insanlar için konur. Eğer bir toplumsal düzenden, bir bireysel düzenden bahsediyorsak bunlar insan için ve toplumlar için konur hiçbir zaman mükellef olamayacaklara kurallar konmaz. Yani hayatta onu uygulayacaklar yoksa bu tür kurallar konmaz. Yani bir kural varsa, kuralın karşısında kuralı uygulayacak bir yetkili, görevli sorumlu var demektir. Eğer siz bir ideal olarak belli kuralları gündeme getiriyor, belli yasaları gündeme getiriyor iseniz ve bu yasaları, kuralları uygulayacak insanlar bulamıyorsanız ona ütopya denir. Yani hayata geçirilemeyecek tarzda bir kural koymuş veya bir emir vermiş veya bir düzen getirmiş olursunuz ki karşısında onu yapacak insanlar bulamıyor iseniz, tatbik edecek insanlar birey olarak, toplum olarak bulamıyor iseniz o ütopyadır. Ütopya dediğimiz şey demek ki insanüstü hayali bir düzen oluşturmuşsunuz demektir. İslam dininde mükellefiyat konusu dinin esasıdır. Allah diniyle mükellef kıldığı insanlara dinini açıklamak, anlatmak, hayatta uygulayıp örnek olması için aralarından elçi seçtiği, elçi vasıtasıyla hükümlerini gönderdiği belirtilmektedir. Dininin kurallarının insan tabiatına, yani doğasına, gücüne uygun olduğunu vurgulamak için rasulleri insanlar arasından seçmiştir. Allah. Allah bu özü ayetlerinde belirtmiştir. Bu nedenle dininin hükümlerinin uygulanmasında insan üstü herhangi bir şey yoktur. Allah Resulü insan olarak bütün ayetleri özünde uygulayarak, yaşamında uygulayarak insanlara örnek göstermiş ve bu örnekliği çerçevesinde de Allah'ın gönderdiği bütün hükümlerin insanın gücü içerisinde olduğunu vurgulamıştır. Dinin hükümlerinin uygulanmasında rüş sahibi olmak esastır. Rüştünü ispat etmemiş veya aklı olmayanlara din hiçbir zaman mükellefiyet yüklememiştir. Yani aklı yok, üstünde ispat etmemiş, yani reşit olmamış. Tabii ki dinin kurallarından mükellef olabilmek için en başta dine inanmış olmak, Allah ile bu konuda akitleşmiş olmak gerekir. Bu akit, yani biat, dinin temel kuralı olan kelime-i Yani Allah'tan başka hiçbir emredicinin emir ve otoritesine boyun eğmeyecine dair söz vermektir. Kilime-i Tevhid. Bu sözleşmeyi biatı yapmayan insan, din kurallarından sorumlu tutulmayıp, Allah'ı kabul ve dinine girmekle Allah tarafından sorumlu tutulur. Bugün işler karışıktır. Bugün insanlar doğuştan Müslüman sayılır, toplumda Müslüman doğar, Müslüman olarak çevrede gelişir ama bu, Allah'a akitini yaptı mı? Sorusuna akitini yapmamıştır. Bu konuda bir bilinci yoktur. Lafzen tekrar eder ama manen özünde Allah'la bir akti yoktur. Yani insanın şöyle bir sözü yoktur. Kelime-i esasında. Bugün Müslüman toplumlardaki genellik böyledir. Ya Rabbi ben bundan sonra hayatımın bütün yönlerinde yaşamımda senin kurallarına uyacağıma ve senin kurallarının dışında hiçbir kuralla uymayacağıma söz veriyorum. Ve senin kurallarının elçisi Hz. Resul, Hz. Muhammed'dir. Ve bu elçinle getirdiğin, gönderdiğin bütün hükümleri hayatında sana inanmış olarak yerine getireceğim. Bu konuda sana aktemi veriyorum, bu konuda seninle sözleşmemi yapıyorum. Eğer böyle yapmazsam senin yolunda gitmiş sayılmam, sözleşmeyi çiğnemiş olurum şeklinde bilgiye yönelik, bilince yönelik, şuurlanmaya yönelik bir akitleşme söz konusu değildir. O nedenle zaten Müslümanlar neyi nasıl yaptığı noktasında bir sorgulama, bir soruşturma asla yapmamaktadırlar. Atalarından bir din gelmiştir, Müslüman bir toplumda doğmuşlardır, anaları, babaları, çevreleri Müslümandır, kendilerini Müslüman hissetmişlerdir ama Allah'la bir akitleri yoktur. Bir sözleşmeleri yoktur. Onun için araştırmazlar. Yani biz Allah'la bir sözleşme yaptık. Bu sözleşmenin hükümleri nedir? Hangi emirlere uyacağız? Hangi emirlere yaşamımızda geçireceğiz? Sözleşmeye uymazsak durumumuz ne olur? Sözleşmenin şartları nedir? Sözleşmenin hükümlerine uymadığımız zaman durumumuzun neticesi nedir? Gibi bir sorgulamaya gitmezler. Halbuki basit bir kural. Bugün insanlar işe girdi zaman bir sözleşmeyle giriyor. İnsanlar bir alışveriş yaptığı zaman bir sözleşme yapıyor. Sözleşmenin kurallarına uymadıkları zaman ne hale geldiklerini, nasıl sorumluluklarını biliyorlar. Ama kelimeyi tevhid dediğimiz şey veya kelimeyi şahadet dediğimiz şey, kelime-i tevhidin türevi olarak üretilen kelime-i dediğimiz şey, insanın Allah'la yaptığı bir sözleşmedir. Ama insanlar bunu anlamadan tekrar edip dururlar. Bilmeden tekrar edip dururlar. Neticede Allah ile nasıl bir sözleşme yaptıklarından da habersizdirler. Onun için Allah'ın dininin hükümlerini hayatında uygulamazlar. Uygulamadıkları zaman da ne hale geldiklerini de bilmezler. Ne halde olacaklarını da bilmezler. Nasıl sorunu tutacaklarını bilmezler. Halbuki her düzen kendisine tabilerini sözleşmeyle dahil eder. Her düzen. Her düzen kendisini bir sözleşmeyle tabi kılar. Bugün hangi düzen Rus olsun? Bir vatandaşsınız herhangi bir devlete. Vatandaşlık sözleşmesi yaparsınız. Elinize kimliğinizi alırsınız ve demek istersiniz ki biz bu devletin yasalarına uyacağız. Uymazsak yasaların kestiği ceza haktır. Hani bugünkü top, Türk toplumluluk deyimle şeriatın kestiği parmak acımaz, haktır diye inanır. Bir iş yerine girersiniz, patronla işç arasında sözleşme olur. Bir devlet memurluğu sınavına gidersiniz, kazanırsınız, devlete sözleşme yaparsınız. 657 sayılı kanunla bu sözleşmeyi gerçekleştirirsiniz. Ama insanlar Allah'ın dinine girdikleri zaman ne tür bir sözleşmeyle girdiklerini düşünmüyorlar. Halbuki o sözleşmeyi sürekli tekrar ediyorlar. Eşeden La ilahe illallah ve eşeden Anne Muhammeden Abdullah ve veya la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bazıları bunu günde bilmem kaç bin defa çekmeyi, dile getirmeyi muttakilik sayıyor. Yani ermişlik sayıyor. Dinde eren kişi olmuşluk sayıyor. Ama sözleşmenin ne anlama geldiğini bilmiyor. Hayatında yaşamıyor. Ancak Allah'a sözleşmesi olanlar Allah'ın düzeninde görevlidirler, Yetkilidirler, sorumludurlar. Allah'la sözleşmesi olmayanlar ise Allah'a inanmak, Allah ile sözleşme yapmak. Ve bu sözleşmenin akabinde, sonucunda Allah'ın dininden görevli olmak, Allah'ın dininden yetkili olmak, Allah'ın dininde yetkili olmak, Allah'ın dininden sorumlu olmak durumdadırlar. Aksi sorumlulukları Allah'a ve Resulüne inanmak, Allah'ın ilahlığına, otoritesine inanmak sorumluluğundan hesaba çekilirler. Allah'la sözleşmesi olmayanların dinin kurallarını uygulama sorumluluğu yoktur. Allah'ın kuralları çerçevesinde, ayetler çerçevesinde anlatılan budur. Yani sizin Allah'la bir sözleşmeniz yoksa Allah'ın dininin kurallarını uygulamanız bir anlam ifade etmez. Çünkü önce o sözleşmeyi yapmanız gerekir. Allah onları Allah'a ve dinine inanmadıklarından sorumluluklar sözleşmesi olmayanları. Veya sözleşmeyi tekrar edip de sözleşmenin ne anlama geldiğini veya nasıl bir sözleşme olduğunu bilmeyen ve yaptığı işin anlamında olmayanlar da aynı şekilde Allah'a ve dine inanmadıklarından sorumlu tutulur. Çünkü yapılan sözleşmenin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, sözleşmeden nasıl sorumlu tutulursunuz? Önce sözleşmenin ne anlama geldiğinden sorumlu tutulursunuz. Bu inanmama, ister Allah'ı yok saymak, isterse, varsayıp emir ve otoritesine boyun eğmemek olarak teşekkür etsin, hiç fark etmez. Yani ben Allah'a inanıyorum ama emirlerini hayatımda yaşamak istemiyorum. Bu çağda geçmez. Ben layık bir insanım. Müslümanım ama Allah'ın emirleri artık devrine geçirdi. O bin beş yıl önce sana geldi, o devirde uygulandı ve bu çağda geçmez. Bu çağ bilim çağdır, akıl çağdır. Ben Allah'a inanıyorum. Müslümanım ama artık yani bu emirler bu bilime, bu bilim çağına, bu işte akıl çağına uymaz. Ben hayatını uygulamak istemiyorum desin. Fark etmiyor yani. Veya birisi çıkıp ben Allah'ı hiç kabul etmiyorum diyor. Veyahut da birisi çıkıyor, ben Müslümanım, Allah'ın emirlerinde uymak istiyorum, bu dinde yaşamak istiyorum diyor ama ne Allah'la sözleşme yapmış ne de sözleşme yapmadığı içinde ne de Allah'ın Hangileri emirdir? Hangileri değildir? Allah onu hangi konularda görevlendirmiştir? Hangi konularda yetkilendirmiştir? Hangi konularda sorumlu tutuyor bilmiyor. Ne biliyor? Ondan bundan duyduğu konular var. Ondan buradan duyduğu laflar var din adına. Din adına duyduğu laflarla dinini yaşıyor. O din adına duyduğu lafları kişiler söylemiş. Allah'tan bildiği bir şey yok. Allah'tan duyduğu da bir şey yok. Ondan öğrendiği de bir şey yok. Filanca şöyle demiş, filanca böyle demiş, filanca şöyle demiş, filanca böyle demiş. O hoca böyle demiş, bu, bu hoca böyle demiş. Bir sürü laf söylenmiş. Ama bu lafları ne anlama geldiği noktasında Allah'a ait mi, değil mi noktasında hiçbir sorgulaması yok. Çok da basit bir yol tutmuş. Ben zaten cahil birisiyim. E, eğer onların dedikleri yanlışsa günahları boynuna demiş, kurtulmuş. Halbuki Allah diyor ki insanın böyle bir söz söyleme hakkı yok. Ben ona akıl verdim. Ben ona muhakeme verdim, ben ona irade verdim, ben ona anlama, düşünme ve anlayış ve düşüncelerini sonuca ulaştırma gücü verdim. Fıkretme gücü verdim. Yani sonuca ulaşma gücü verdim. Bundan sorumlu tutacağım diyor Allah. İnsansa diyor ki ben bunlardan sorumlu değilim, ben aklımdan sorumlu değilim, ben muhakememden sorumlu değilim, ben efendim doğru yanlış ayırma gücünden sorumlu değilim, ben filanca hocadan duydum, Doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır. Yanlışsa günahı onun. Doğruysa sevabı benim. Lafa bak. Doğruysa uygulamasında sevap onun. Yanlışsa günah onun değil. Kimin? Onu söyleyen hocanın. Bak bu kadar çıkarıcı sevaba sahip çıkan ama yanlışla sahip çıkmayan basit bir anlayışın egemenliğindeki bir din Allah'ın dini değildir. Asla. Din açısından mükellefler bazı kısımlara ayrılır. Bunlar fert, cemaat ve otoritedir. Fert, ister kadın ister erkek olsun tek başına kuralların üzerine göre yüklediği insandır. İslam'a göre bazı kurallar kadın ve erkek için bir olmasına karşın, bazı kurallarda erkek ve kadınlara ayrı ayrı hükümler olarak gönderilir. Yani hem kadına yönelik hem erkeğe yönelik ayrı ayrıdır. Cemaat, Müslümanların oluşturdukları toplumdur. Müslümanlar çoğalarak ferdin gücünün üstüne çıkıp cemaat olmanın gücüne ulaşır. O zaman dinin kurallarından bazıları ferdin gücünü aşan kurallar olarak cemaatın mükellefiyeti haline gelir. Müslümanların oluşturdukları cemaatler yani toplumlar güç konusunda farklılıklar gösterir. Cemaatin gücüne göre ayrımı iki temel esas üzerinde incelemek gerekir. Birincisi, bulunduğu yere fikren ve fiilen hakimiyetini kuramamış, gücü hakimiyet gücüne ulaşamamış cemaat ki buna otoritesini teşekkül ettiremeyen, otoriter olmayan cemaat denir. Mesela Müslümanlar Mekke'de böyle bir cemaattı. Yani içinde bulunduğu topluma fikren ve fiilen hakim değillerdi. Güçleri o noktada oluşmamıştı. İkincisi ise yaşadığı yere fikren ve fiilen hakimiyet kurmuş gücü devlet olabilme gücüne ulaşmış cemaat ki buna otoritesini teşekkül ettirmiş otoriter cemaat denir. Medine'deki gibi. Medine'de Müslümanlar otoriter hale gelmişlerdi. Sözleri fikren ve fiilen topluma hakimiyet kuruyordu. Bir cemaatin yaşadığı yere fikren ve fiilen hakim olması orada başka düşüncelerin onlara göre topluma fikrini kabul ettirememesidir. Geçirtememesidir. Yani orada Müslümanlar fikren ve fiilen hakimse başka ideoloji grupları, başka dine ait olan insanların sözü o toplumda geçmiyor demektir. Mesela Müslümanlar bir beldeye fikren hakimse İslam dışındaki hiçbir fikir orada topluma egemen olamaz. Müslümanların egemenliği sürüyor demektir. Bir cemaatin yaşadığı yere fikren, fiilen hakim olması, ondan başka düşünce sahiplerinin Müslümanlara rağmen bir eylem gerçekleştirememesi toplum Müslümanların görüşlerine, davranışlarına aykırı davranamaması toplumun her ne yapacaklarsa Müslümanlar ne düşünür, nasıl karşılık verir sorgusuyla karşı karşıya kalmasıdır. Bütün hareketlerini Müslümanlara göre ayarlamaya çalışırlar öyle bir durumda. İşte böyle bir durumun doğması Müslümanların orada fiilen hakim olduklarını gösterir. Bugün Müslümanlar içinde yaşadığımız toplumda fikren ve fiilen hakim değillerdir. Topluma fikren ve fiilen hakim olan anlayış nedir diye sorduğumuz zaman hemen hemen herkes biliyor. Bir toplumun bulunduğu yere fikren, fiilen hakim olmayışı ile hakim oluş arasında farklar vardır. Çünkü ikisinin arasında güç farklıdır. Farklı dayalı olarak Müslümanların mükellefiyetleri de değişir. Otoriter olmayan cemaat, inandığı düzenin tüm kurallarını uygulayabilme imkanına sahip değilken, otoriter cemaat, inandığı dinin kurallarını rahatça uygulayabilir, bireysel ve toplumsal olarak. Bu nedenle her iki cemaat yapısının üstleneceği görevler, yetkiler, sorumluluklar da tamamen farklı olacaktır. Otoriter olmayan bir cemaatin, otoriter cemaatin görevlerini yapabilmesi, yetkilerine kullanabilmesi mümkün olmaz. Yani bir topluma hakim olmuş bir cemaatin yapacaklarını, topluma hakim olmayan bir cemaat yapmaya kalkarsa, ne olur? Eli ayağına dolaşır, her şey birbirine karışır, adaleti sağlayamaz. Otoriter olmayan cemaat ancak, otoriter hale geldiğinde, otoriter cemaatin görevleriyle sorumlu olur. Diğer taraftan, otoriter olmayan cemaat, otoriter cemaatın yetkilerini kullanmaya kalktığında, yetkilerinin dışına çıkmış olacaktır. Dinin, otoriter olan, otoriter olmayan cemaatlere ayrı mükellefiyet yüklemesi, İnsanın, insanların, toplumların fıtratına uygunluk esasıdır. Yani Allah otoritesini hakim kılamamış bir topluma, Müslüman topluma siz şunu şunu şunu şunu yapacaksınız diye görev yüklerse bu adaletin dışında olur. Allah bireyin ve toplumların gücüne göre onlara sorumluluk yüklediğini sürekli ayetlerinde ifade ediyor. İslam bireye toplumlara yüklediği sorumluluklarda adaleti esas alarak bireyin toplumların doğal yasasını esas alarak doğallığı öne çıkarıyor. Adaleti esas alan, İslam'ın elbette ki bireyin, toplumların güç yapılarına göre hükümlerinden sorumlu tutulacağı muhakkak. Otorite ise, siyaset sosyolojisinde otorite, bulunduğu yere, yani bölgeye fikren, fiilen hakim olan toplumun ortaya koyacakları emretme, yönetme gücüdür. Bir yerde, bir de hakim olan bir toplum varsa, o toplum, o toplumu yönetecek gücü, emredecek o toplumu emredecek gücü oluşturur. Buna modern düşüncede devlet denir. Devlet nedir? Bir topluma hakim olan, belli bir toplumun bir beldeye hakim olan toplumun o toplumu yönetecek organizasyonu kurmasıdır. Organizasyon nasıl kurulur? O toplumu yönetecek kişiler oluşturulur. O topluma emredecek o toplumu yönetecek kişiler oluşturur. Bunu kim yapar? Bunu o toplumda fikren ve fiilen hakim olan grup yapar. Onun ötesi yapabilir mi? Toplumda sözümüz geçmeyen bir grup bunu yapamaz. Devletin oluşması, devleti oluşturacak otoriter toplumun, cemaatin olmasına bağlıdır. Mesela bazı dönemlerde tarihte, işte devletlerin yıkılmaya başladığı dönemlerde, örneğin, işte Osmanlı'nın kurulduğu dönemde, tarihlerde okuyoruz işte Selçuklu dağılmış, dağılınca ne olmuş? Selçuklu'nun egemen olduğu bir sürü beylik, Anadolu'da kendilerini fikren ve fiilen kabul ettirme savaşı vermişler ve Beylikler Savaşı başlamış. Yani biz bu toplumda Selçuklu dağıldı. Selçuklu'nun yerine biz Anadolu'da bir devlet kuralım şeklinde bütün hepsini kaplayacak bir devlet kuralım şeklinde savaşlara başlamışlar. Ve bu savaşta Osmanlı galip gelerek Osmanlı Devleti oluşmuştur. Eğer Osmanlı'nın dışında bir boy bir kabile, bir beylik eğer bu savaş kazansaydı Osmanlı yerine o öbürkü kuracak. İşte bu tür boşluklar hiçbir toplumun, hiçbir cemaatin fikren ve fiilen hakim olmadığı bir dönemi ortaya koyuyor. Mesela Amerika'daki Kuzey-Güney Savaşları da bu noktadadır. Mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri diye bir devlet varsa yıllarca kendi aralarındaki Kuzey-Güney Savaşları'nın akabindir. Toplumsal otoriterliğe oluştuğu bir bölüm. Ve devletlerini kurdular. Toplumsal Otoritenin tespiti ancak otoriter olan bir toplum olmasına bağlı. Bu nedenle bulunduğu yere fikren, fiilen hakim olamamış, otoriter olmayan toplumlar otoritesini asla ortaya çıkaramaz. Mümkün değildir. Zira toplumda otoriterlik olmayınca onun otoritesinden de söz edilemez. Allah ayetlerinde Müslümanların otoritesini aranızda iyilikle emredecek, kötülüklerden nehyedecek bir ümmet bulunsun. Veya Allah'a itaat ediniz, Resule itaat ediniz, aranızdan seçtiğiniz emir sahiplerine itaat ediniz talimatlarıyla belirtmektedir. Ayetlerin özünden çıkan anlama göre otorite, Müslümanların yönetimini üstlenecek, dinin kurallarına göre yöneten güç demektir. Bu gücü otoritar hale gelen toplum ortaya çıkarır. Yani Müslümanlar otoritar hale gelirse bir toplum olarak onlar ortaya çıkarabilir. Otoritar olmayan bir Müslüman grup, Müslüman cemaat veya Müslüman toplum bu gücü ortaya çıkaramaz, çıkarabilmesi de mümkün değildir. Eğer otoritar olmayan Müslüman bir grup, Müslüman bir toplum otoritesini otoritar olmadığı halde çıkarmaya kalkarsa, bu hem dinin emirlerine, hem Resul'ün otorita haline gelmesine ilişkin olaylara hem de akla aykırıdır. Günümüzde toplumsal otoriteye sahip olmayan Müslümanlardan bazıları, Mesela sürgünde devlet kurdular. Başka bir devletin çatısı altında, başka bir toplumda devlet kurdular. Otoriter miydiler? Hayır. Ne oldu? İçinde yaşadıkları devletin kanunlarına uyarken kendi kendilerine biz devlet kurduk dediler. Böyle bir devlet, temsili bir devlet olmaktan öteye geçmez. Temsili bir devlet. Hele bazı Müslümanların otoriter olmadıkları bir toplumda otoriterlerini belirlemeleri, bu yönde biat toplamaları olmayan bir gücün ortaya çıkışı olarak sanki dinle alay etmek sonucu doğurur. Nitekim ihtilalden sonra da bazı Müslüman gruplar kendi aralarında topladılar. İşte biz Müslümanların otoritesini tespit ediyoruz diye biat topladılar ve çok günüş bir durum oldu. Zira gücü olmayan otorite dinin emirlerini uygulayamayarak alay konusu olur. Ortaya çıkaranlar bile otoriteyi takma hale gelir. Nitekim öyle oldu. Mesela 80'den sonra bir cemaat biat topladı. Cemaat Biyatını topladıktan beş ay sonra birbirine girdi. Neden? Çünkü otorite yok ki ortayada. Lafla sözle otorite haline geldi. Lafla sözlü otorite olmuyor. Dinin kuralları dikkat alındığında mükellefler bölümünde incelediğimiz sert, otoriter olmayan cemaat, otoriter olan cemaat, otoriter birbirlerinden ayrı olarak görevler, yetkiler, sorumluluklar üstlenir. Temelde hiçbir bölüm diğerinin görevini, yetkisinin, sorumluluğunu yüklenemez. Mesela Fert, toplumun görevini yüklenemez. Fert, otoritenin görevini yüklenemez. Fert, otoriter cemaatin görevini yüklenemez. Mesela otoriter olmayan bir cemaat, ferdin görevini yüklenemez. Otoriter olan bir cemaatin görevini de yüklenemez. Otoritenin görevini de yüklenemez. Yüklendiği zaman, gücünün üstünde bir şey almış olur ki, yetkisini yanlış yolda kullan. Yetkisiz bir şekilde yetki kullanmış olur, işleri karıştırır. Zira görev, Yetkiye sorumluluk bölümlerin güçleri oransında emredilmiştir Allah'ın dininde. Sadece Allah'ın dininde değil, bütün düzenlerde böyledir. Bütün ideolojik düzenlerde böyledir. Sosyolojiyi esas aldığımız zaman, sosyolojiyi esas aldığımız zaman yetkisiz bir şekilde geç yapılan, güçsüz bir şekilde otoriterliğe soyunan insanlar ne yaparlar? Anarşis olurlar. Yani anarşi doğururlar. Çünkü güçleri ancak anarşiye yeter. Anarşi nedir? Anarşi temelde güçleri olmayan grupların, toplumların İdoloji sahiplerinin güçlü bir yapılanma içerisindeki başka bir otoriterlik içerisinde kendi güçlerini kabul ettiremedikleri için bir karşı hareket biçimidir anarşi. Yani fikir beyanından öte toplumda karışıklık çıkarmaktır. Karışıklık çıkanların gücü ancak karışıklık çıkarmaya yeterlidir. Halbuki otoriter olsa düzeni sağlamak olarak ortaya çıkacak güçleri. Çünkü düzen adı üzerinde düzen sağlanabilecek bir şeydir. Siz bir düzenin sağlanması için harekete geçemiyor iseniz karşı düzeni bozmak için harekete geçmiş olursunuz. Buna da anarşi deniyor sosyolojik kavramlarda. Dolayısıyla otoriter olmayan bir toplum otoriter olan bir toplumun içerisinde eğer ortaya çıktı bir şeyler yapmaya kalkıyor ise, otoriter gibi davranmaya kalkıyor ise onun adına anarşi denir. Çünkü otoriter toplum onu bastırır, düzeni sağlamak için ve bu bastırma anında da olaylar işte bugün anarşiyle tarif ettiğimiz anarşik olaylarla tarif ettiğimiz olayda gündeme gelir. Eğer Müslüman dinin bu temel esprisini kavrayamaz ise dinin kendine yüklediği görevleri yapmaya yetkilerini kullanmaya, sorumlular yüklenmeye kalkar ki bu durum o Müslümanın veya Müslümanların hem dini anlamadıklarını hem de kurallarına uygun yaşamadıklarını gösterir. Zaten bir düzene taraftar olan insanların dinlerinin kendilerine tanıdığı görevleri, yetkilileri, sorumlulukları bilmez. Bilmediği için de birbirine karıştırsa düzen bozulur. Böylece dinin hayatta uygulanması engellenir. Halbuki Allah'ın ortaya koyduğu güç orantısına göre ortaya koyduğu kurallara baktığımız zaman, Allah müminlere öyle bir güç orantısında görevler yüklemektedir ki, adım adım merdiveni, basamaklarını bir bir bastırarak yukarıya doğru çıkarır. Birdenbire beş altı basamak atlatmaz Allah gönderdiği kurallarıyla. Yavaş yavaş sindiresinde Ama bugün Müslümanlar birdenbire birinci basamağı değil, ikinci basamağı değil, üçüncü basamağı, birdenbire tepedeki basamağa basmaya çalışıyorlar. O ayrı bir konu. İşte o zaman da görevler, yetkiler, sorumluluklar birbirine karışıyor. Böyle olunca esas üzerinde düşen görevleri yapmıyorlar Allah katında. Eğer Müslümanlar görevlerini, yetkilerini, sorumluluklarını güç oransında bilmezlerse Allah'ın dinini karıştırırlar. Allah'ın düzenini bozarlar. Böylece dinin hayatta uygulanması engellenir. Dikkatinizi çekiyorum. Bu başka ideolojiler için önemli değil. Ama Allah'ın dinine inananlar için Müslümanlar eğer otorotar olmayan bir cemaat yapısına sahipseler, birey ve toplum olarak Allah tarafından hangi görevlerle görevlendirildiklerini, hangi yetkilerle yetkilendirildiklerini, hangi sorumluluklarla sorumluluklarını anlamıyorlar, Bilmiyorlar, bu konuda kafa yormuyorlar ve önlerine bir yol hartası çizmiyorlar ise ne yaparlar? Allah'ın düzenini bozarlar. Çünkü Allah insanlara birey, toplum, toplumunda otoriter olmayanı, otoriter olanı ve otoritesine göre hükümlerine gönderiyor. Bu hükümlere göre görevleri, yetkileri, sorumlulukları bildiriyor. Bunu kavrayamayan Müslümanların yaptığı şey ne olur? Allah'ın o çerçevede doğal olarak güç orantısına göre gönderdiği hükümlerin neyini bozar? Düzenini bozar. Böylece Allah'ın dini hayata hakim kılınmaz. Çünkü Allah'ın dininin hayata hakim kılınması demek, Allah'ın hangi güç orantısında, hangi emirlerle, hangi görevlerle topluma, bireylere, topluma emir verdiyse, görev verdiyse bu görevleri, yaparak, bu yetkileri kullanarak, bu sorumlulukları üstlenerek hayatına, hayatlarına, İslam'ı hakim kılmalarıyla ancak Allah'ın dini Müslümanların üzerine hakim olur. Müslümanların otoritesi yani devleti yok. Müslümanların efendim otoriter toplumu yok. Müslümanlar bugün otoriter olmayan bir toplum yapısı içerisinde ve Müslümanlar bugün bir bireyler halinde. Bugün Müslümanların bireyler halinde olarak Allah'ın yüklediği onlara yüklediği görevleri, sorumlulukları ve yetkileri hayatlarına geçirdikleri anda zaten Allah'ın dinini, hayatlarını hakim kılmış olurlar. Allah onları otoriter topluma dönüştürdüğünde nimet olarak, zafer olarak, fetih olarak o zaman o toplumun görevlerini, yetkilerini, sorumluluklarını üstlenirler. Allah onları bir adım daha öteye götürdüğünde, yani otoritelerini, devletlerini teşekkül ettirdiklerinde Allah bu sefer onlara o güç oransındaki görevleri, yetkilileri, sorumlulukları verir. Ve onları yaparak Allah'ın dinli hayatına hakim kılırlar. Dolayısıyla Allah'ın dinini hayata hakim kılmak, basmak alıp bir tabir altında kabul edilecek bir veya anlaşılacak bir olay değildir. Dünyada tek bir Müslüman dahi olsa, o kişinin birey olarak, sadece fert olarak hayatına Allah'ın dinini ona verdiği yetkileri, görevleri ve sorumlulukları üstlendiği zaman Allah'ın dinli hayatına hakim kılmıştır. Ama Allah'ın topluma, otoriteye, otorite topluma da emirleri vardır. Ama bireyin o noktada yetkisi yoktur, o noktada görevi yoktur, o noktada sorumluluğu yoktur. Bireyler sorumlu olmadığı, yetkilendirilmediği ve görevlendirilmediği konularda hükümleri uygulamaya kalkarlarsa Allah'a zaten karşı çıkmış olurlar. Birey kendi içinde, kendisine yüklenmiş görevleri yüklendiği zaman, Sorumlulukları yüklendiği zaman, yetkilileri kullandığı zaman hayatına, Allah'ın dinine hakim kılmıştır. Artar toplum olur. Artar toplumsal otorite olur. Artar o toplumsal otorite, otoritesini oluşturur. O otorite güçlenir, küçük bir devletten imparatorluk olur. Her güce göre Allah Ayetlere baktığımız zaman cam içerisinde, bir düzen içerisinde görevleri, yetkilileri, sorumlulukları dağıtmıştır. Bunları karıştırmak, İslam'ı anlamamak demektir. Görev ve yetkiler, sorumluluklar, mekan esası ele alınarak insanların hayatına girer. Hakimiyet esası, mekan kavramı içerisinde önemli bir kavramdır. Hakimiyet esası, yani dar kavrama, ülke kavramı. Müslümanların hakimiyet kurdukları yerler ile hakimiyet kuramayıp başka bir hakimiyet altında yaşadığı yerlerde İslam'ın Müslümanlara yüklediği görevler farklıdır. Ancak dinin her kuralı Müslümanların hakim oldukları yerler itibariyle dikkate alınmayıp ister Müslümanlar hakimiyetini oluştursun, ister oluşturmasın dinin bazı hükümleri ister Medine'de emredilmiş olsun ister Mekke'de emredilmiş olsun fark etmez Müslümanlar her yerde uygulayabilirler uygulamakta da görevlidirler. Çünkü hakimet esası orada yoktur. Hükümlerin uygulanacağı mekanları şöyle özetleyebiliriz. Müslümanların devletinde uygulanacak yasalar. Savaş, barış, ganimet, zekat, ceza hukuku gibi. Birinci grup. İkinci grup, her yerde uygulanacak yasaklar. Ahlaki kurallar, namaz, oruç, infak, içki içmemek, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmek, yalan söylememek, doğru olmak, dürüst olmak gibi. Üçüncü kural, belirli mekanlarda uygulanacak yasalar mesela hac gibi. Hac her yerde, yerde yapılmaz. Belli bir yerde yapılır. Örnek olarak veriyoruz. Allah gönderdiği hükümler çerçevesinde eğer hükümlerin özüne baktığımız zaman o hükümlerin özünden hakimet esası çıkmaktadır veya çıkmamaktadır. Veya belli bir mekan yasası çıkmaktadır veya çıkmamaktadır. Veya belli bir dar kavrama çıkmaktadır veya çıkmamaktadır. Müslümanlar bu konulara görev yüklenirken, yetki kullanırken, sorumluluk farken kendilerini et gerekir zaman görev yüklenmede yetki kullanmada sorumluluk taşımada önemli bir kavramdır dini oluşturan tüm kurallar Elbette ki birbirine girmiş karma karışık biçimde uygulanacak değildir çünkü hiçbir düzenin kuralları karma karışık değildir mutlaka bins cam içerisindedir hangi olursa olsun kendine göre kuralları vardır kurallar belli bir zaman içinde uygulanmaya konulur periyodik bir zaman belli bir sandartlaşmış zaman gibi. Uygulama vakti gelen kurallar uygulanır, gelmeyenler uygulanmaz. Mesela namaz vakitleri gibi, orucun belli ayda tutulması gibi, hacın belli bir ayda yapılması gibi. Zaman konusunun da birkaç açıdan şöyle inceleyebiliriz. Birincisi, bir vaktin girmesiyle uygulanacak yasalar. Namaz, oruç, haccın vakitlerinin girmesi gibi. İkincisi, belirli bir olayın olmasıyla uygulanacak yasalar. Yani belirli bir olay olacak. O olayın arkasından uygulanacak Değilse uygulanmayacak. Mesela hırsızlık, evlilik, zina, ölüm, ölümün arkasından yapılacak miras, savaş gibi konular. Mesela hiçbir hırsızlık yoksa hırsızlığın hükümleri uygulanmaz. Kimse evlenmiyorsa nikah aktı uygulanmaz, boşanmakta uygulanmaz. Kimse zina cinayet uygulanmaz. Ölüyle ilgili yapılması gerekenler varsa, ölüm yoksa uygulanmaz. E savaş hukuku var, e savaş yoksa, savaş çıkarılmamışsa, savaş olmamışsa, herkes barış içinde, dünya barış içinde yaşıyorsa, biz durduk durduğumuz yerde savaş çıkarmak niyetlisi değiliz yani. Savaş çıkarsa, varsa, üzerine yıkılmışsa savaş hukuku uygulanır. Üçüncüsü, her zaman uygulanacak yasalar. Yalan söylememek, iftira atmamak, zina etmemek, kıybet yapmamak, infak etmek, iyiliği emredip kötülükten nehyetmek gibi. Dördüncüsü dinin kuralları vakit açısından iki bölümde incelenir. Birincisi vaktin girmesiyle mükellefiyetin başlaması, ikincisi herhangi bir olayın olmasıyla vaktin girmesi. Birincisinde namaz oruç gibi kurallar demiştik. Hükümlerin uygulama kuralları beşinci şartta. Hükümler uygulanabilirlik ölçüsünde geçerli olacaktır. Hükümlerin uygulanamaz oluşuna felsefede ütopya denir. Ütopya. Yani, biraz önce söyledim, eğer bir hüküm koymuşsanız bu hüküm insan hayatına uygulanabilecek nitelikte değilse, toplum hayatına uygulanabilecek nitelikte değilse, bir ütopya olarak karşımıza çıkar. Biz Herhangi bir hükmü düşünebiliriz. Ancak hükmü hayatta pratik hale getiremiyor ise hüküm hiçbir şey ifade etmez. Allah Resullerini insanlar içinden seçme nedenini bu açıdan el alıyor. Mekkeli putperestler diyorlardı ki bize meleklerden bir peygamber gönderilseydi ya böyle diyerek Hazreti Peygamberimizin Hz. Muhammed'in selasen peygamber seçilmesine itirazlarına karşılık Allah ne diyordu? Yer yüzünde insanlara peygamber gönderilmiştir. Eğer yer yüzünde melekler olsaydı diye cevap vermektedir. Melekler olsaydı meleklerden gönderilir. Bir başka ayette eğer size meleklerden peygamber gönderilseydi biz insanız onunla gönderilen hükümleri nasıl uygulayalım derdiniz anlamına gelen ayetler var. Allah'ın resulü insan olarak peygamber seçildiğinden itibaren aynı zamanda Müslümanların ilki olmakla emredilmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birinci planda insandır, ikinci planda rasuldur, üçüncü planda Müslümandır. Yani Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde üç vasıf vardır. İnsan olarak yeryüzünde yaşamakta, Resul olarak Allah'tan gelen ayetleri insanlara tebliğ etmekte, Müslüman olarak Allah'ın gönderdiği hükümleri hayatında uygulamaktadır. Allah Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bu üç vasıfıyla bize tanıtır. Eğer Allah'ın Resulü insan olarak peygamberlikle görevlendirildiğinden itibaren Allah bana bunları insanlara tebliğ etmekle görevlendirdi. İnanmayı ise insanın tercihine bıraktı. Ben de bir insan olarak inanmama tercihimi kullandım diyerek elçiliğe başlasaydı. Yani peygamber ama ben kafirim deseydi. Veya bugünkü Müslümanların gibi yaptığı gibi, layık Müslümanların yaptığı gibi. Ben Müslümanım ama... Allah'ın din hükümlerinden sorumlu değilim. Ben hayatımı aklıma göre, bilime göre yaparım. Ama elçiyim. Allah'ın hükümlerini size aktarırım. Hani bugün hocanın dediğini yap da gittiği yoldan gitme hikayesi var ya onun gibi. Peygamber de böyle deseydi. Yani ben Allah'ın elçisiyim. Allah'ın ayetlerini size bildiririm. Hükümlerini size bildiririm. Allah'a da inanırım. Müslümanım aynı zamanda. Fakat yapmam. Hayatımda uygulamam deseydi. Bu yönde ben de bir insana tercüme kullandım deseydi, böyle işe başlasaydı ne olurdu? Allah'ın gönderdiği din havada kalırdı. Peygamber uymadıktan sonra dine veya peygamber inanmadıktan sonra kim inansın ki? Veya o uygulamadıktan sonra kim uygulasın ki? Böyle bir durumda peygamberin örnekliği mümkün olmazdı. Onun için ayetlerde görüyoruz ki nedir? Allah Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem onu peygamber seçmiştir, Resul seçmiştir ve ona Müslümanların ilki olmayı emretmiştir. Yani Peygamberin, rasullerin, Resulümüzün diğer insanlar gibi inanmama tercih hakkı yoktur. Müslümanların ilki olmakla emredilmiştir ve örnek olmakla emredilmiştir. Örnek olmakla da emredilirken yapmamak bir yoktur. Her gönderilen hükmü hayatında uygulamakla yükümlüdür çünkü örnektir. Dolayısıyla rasullük sıfatıyla ortaya konulan şeyde rasullüğün insan olarak Hazreti Peygamberimizin bazı hakları elinden alınmıştır. Rasullük sıfatıyla dikkatinizi çekiyorum. Bu çok önemlidir. Ben Mehmet Çoban olarak veya sizler dinleyiciler kendiniz olarak Allah'tan bir hüküm geldiği zaman inanıp inanmamakta serbestsiniz. Hayatınıza uygulayıp uygulamamakta serbestsiniz. Onu uygulayarak örnek olup olmamakta serbestsiniz. Yapmadığınız şeylerden dolayı da, inanmadığınız şeylerden dolayı da Allah'a gidip hesap verirsiniz. Ama Rasullük sıfatı bu değil. Rasullük sıfatında Rasulün insan olarak serbestlikleri ortadan kaldırılmıştır. Rasulün inanmama hakkı yoktur. Rasulün hayatında emirleri yapmama hakkı yoktur. Çünkü Rasul inanmakla, Müslümanların ilki olmakla emredilmiştir ve örnek kılınmıştır yapacaksın ve örnek olacaksın denmiştir. Bu önemlidir. Onun yapmama, inanmama tercih hakkı yoktur. İşte rasullük sıfatıyla müminlik sıfatı arasındaki fark budur. Müminlik sıfatında insan inanır, mümin olur. Yapmaz, sorumlu olur. Ama yapmak zorunda değildir. İşte Allah Resulü insan olarak inanmama tercihini kullansaydı ve mümin olarak da diğer bugünkü Müslümanlar gibi yapmama tercihini kullansaydı onun Resul olarak Allah'ın dinini açıklama ve o dini hayatında yaşayarak örneklik yapma imkanı olmazdı. Onun için Allah Resulü Müslümanların ilki olarak Allah'ın ayetlerini yeryüzünde örnekleme görev verildi. Risale sıfatının içerisinde bu emredildi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayetlerini elçilik sıfatıyla tebliğ eder. Yine elçilik ve müminlik sıfatıyla hayatına uygulayarak örneklik yapar. Günümüz yasalarında da hükümlerin uygulanması için yönetmelikler genelgeler çıkarılmıştır. Bugün bir meseleyi anlamak için örnek vereyim. Bugün bütün devletlerin yasaları uygulama safhasında görevleri, yetkileri, sorumlulukları belirler. Aynı zamanda hükümlerin uygulanmasına ilgili olarak tüzükler, yönetmelikler, genelgeler yayınlar. Mesela ticari faaliyet gösterenler için örnek veriyorum. Bugünkü devlet mesela KDV yasası çıkardı. Hüküm yasayla kondu. Peki KDV yasası nasıl uygulanacak? Hangi oranlar uygulanacak, kimler nasıl uygulayacak, hangi formlar düzenlenecek, beyannameler nasıl verilecek, ödemeler nasıl yapılacak, kimde hangi faturalar işlenecek, o faturaların üzerinde neler olacak, mesleğim için olduğu için söylüyorum. Bu yönde eğer yönetmelikler çıkarılmamış olsaydı, tebliğler çıkarılmamış olsaydı yasa havada kalırdı, uygulanamazdı. Bütün dünyanın devletleri hukuk çıkardığı zaman, yani bir yasa çıkardığı zaman o yasayı uygulayacak kuralları da Tebliğler, yönetmelikler, genelgeler olarak yayınlar. Peki Allah hükmünü emrettiği zaman, yasasını ortaya koyduğu zaman Allah o konuda bu yasayı ben koydum ama bu yasayı siz kafanıza göre uygulayın. İsteyen istediği uygulasın mı diyecek. Mesela bugün işte devlet yasa çıkardı KDV yasası. Herkes uyuyacak. Nasıl uygulayacak? Ben istediğim gibi uyarım. Ali dedi, ben istediğim gibi uyarım. Mehmet dedi, ben istediğim gibi uyarım. Ahmet dedi, ben istediğim gibi uyarım. Herkes kendi kafasına göre KDV uyguluyor. Olur mu? Bu yasanın gözüne aykırı. Dünyanın hiçbir tarafında olmaz. En basit, en zalim yasalarda bile bu mantıksızlık yoktur. Yani bir yasa çıkarıldığı zaman onu herkes kendi kafasına göre uygular. Mantığı yoktur. Bu mantıksızlıktır çünkü. Yasa çıkarmaktaki maksat toplumdaki birliği sağlamaktır. Çünkü yasa toplumda insanları bir noktaya getirmek için çıkarılır. Allah'ın yasaları da gönderildiği zaman toplumu, müminleri bir araya getirmek için gönderilmiştir. Allah bir yasa gönderdiği zaman müminler o konuda farklı şeyler yapmasınlar, tek bir noktada toplansınlar diye göndermiştir ve buna Allah ipi olarak tarif eder. Allah'ın ipine yapışın. O sizi toparlayacaktır, bir noktaya getirecektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resul olarak ayetleri insanlara tebliğ ederken, açıklarken mümin insan olarak sale sıfatının emirleri çerçevesinde insan olarak emredilen bütün hükümleri hayatına uygulamıştır rasulün uygulamaları hükümlerin uygulamasına sadece örneklik değil örneklik teşkil etmez sadece Zira rasul ayetleri hayatında uygularken hükmün pratiğini hayata yansıtmıştır rasulün hayatına yansıttığı Allah'ın hükümleri Allah tarafından emredilen hükümlerin uygulama biçimi olarak algılanması gerekir. Allah bu ayetlerinde sana kitabı ve hikmeti indirdik diye belirtmektedir. Hikmet bir sözün, bir yasanın anlamı, anlamına yönelik açılım, uygulama biçimidir. Resulün ayetleri anlama, uygulama biçimine aykırı Allah'tan herhangi bir hüküm gelmemiş ise hükmün emriyle birlikte hikmeti de emredilmiş demektir. Resul, Allah'ın hükümlerini bilirlen hikmete, yani anlayışa, pratiğe göre çünkü kitapla birlikte ona hikmet de bildirilmiştir. Zımmen içindedir. Mesela Allah salatı ikame et emri verdiğinde bunun hikmeti de birlikte gelmiştir ve Resulullah o salatı ikame etmiştir. Resulün namaz kılıç biçimiyle ilgili bilgiler tarihten bize gelmiştir. Mesela salatı ikame etmeyi, hikmetsiz olarak anladığımız zaman, işte bugünün Müslümanları bunu hikmetsiz olarak anlıyor. Nasıl anlıyor? Efendim salatın anlamı şu anlama gelir. Salatın şu kadar anlamı var. Eee bu anlamlardan şu da olabilir, bu da olabilir. E, tamam, peki hikmeti ne? E, hikmet zaten anlayış demektir. Anlayışlarda şunlar, hayır hikmet değil. Hikmet, salatı ikameden Resulün anlayışıdır. Dikkatinizi çekiyorum. Mesela Allah'ın ayetlerinde diyor ki Onlar Kıyam ederler, rüku ederler, secde ederler. Şimdi, kıyam, rüku, secde. Arapçı kelimeler anlam olarak baktığımız zaman, anlamları farklı. Kıyamın kavramsal anlamları, şekil anlamları farklı. Rükunun kavramsal anlamı, şekil anlamı farklı. Sücudun, yani secdenin kavramsal anlamı, şekil anlamı farklı. Bizden fazla anlamları var. Peki, hikmet ne? Resulün o ayeti uygularken ortaya koyduğu hükümdür, uygulama tarzıdır, biçimidir. Anlayış farklılıklarından çıkan anlamlar değildir. Şimdi biz eğer şöyle düşünürsek ben kıyamdan şu anlamı çıkarıyorum. Ali şu anlamı çıkarıyor. Osman şu anlamı çıkarıyor. Hasan bu anlamı çıkarıyor. E kıyam nedir dediğimiz zaman eğer Müslümanlar 20-30 tane anlam çıkardılarsa Arapça kelimelerden giderek farklı farklı anlamlar çıkardılarsa o zaman Allah müminler kıyam eder dediği zaman birisi ne yapacak? Allah hükümlerini haykırmak olarak anlayacak. Birisi çıkacak caddede yürüyüş yapmak olarak anlayacak. Birisi çıkacak efendim namazda kıyam durmuş olarak anlayacak. Birisi çıkacak efendim işte başka şekilde anlayacak. E hangisi o ayetin hükmü olacak? Allah hükümlerini, ayetlerini insanlar arasında kafa karışsın, insanlar birbirine girsin diye göndermedi. Resulün insanların kafası karışsın, diye örnek kınmadı. Allah hükümlerini ayetlerine insanların kafa karışıklığı gitsin, bu kafa karışıklığı giderken de rasullerini örnek alarak kafa karışıklıklarını gidersinler diye örnek kıldı. Onun için her Allah'ın ayetine bakarken, her Allah'ın ayetiyle üzerimize düşen görevleri, yetkileri ve sorumlulukları anlarken o konuda Resulullah bunu hangi hikmetle hayatına aktardı? Yani hangi örneklikle, hangi anlayışla hayatını aktardı sorusunu sormak ve ona göre hayatımıza geçirmekle görevliyiz. Klasik fıkıh terminolojisinde rükün olarak ifade edilen hükümler Allah'ın hükmettiği Emirlerin uygulama biçimidir. Hükümlerin nasıl uygulanacağının açıklanmasına, uygulaması yönelik bütün bilgiler sünnet olarak ifade edilir. Sünnet kapsamına giren bazı konuların uygulanma ayrıntıları ayetlerde belirtilirken bazıları hikmet belirtilerek Resulün uygulanmasında görülmektedir. Sünnet, kelime anlamı olarak adet, örf, gelenek olarak tarif edilirken, Müslümanların kıh terminolojisinde Allah Rasulünden gelen söz, fiil ve takrirler olarak el alınmakta, neyin sözleri, fiilleri, takrirleridir sorgusunda da ise, Allah Rasulünden gelen ayetlere ilişkin açıklamalar, uygulamalar, sorulan sorulara verilen, sessiz cevaplar olarak anlaşılmaktadır. Derinlemesine bilgiye ulaşmadan, derinlemesi inceleme yapmadan sünnet tabirinin kullanılması maalesef insanların yine kafa karışıklığına neden olmaktadır. Halbuki Allah Resulü'nden gelen sözler, fiiller ve tahriller sünnettir dendiği zaman, neyin sözleri, fiilleri ve tahrilleri sünnettir sorgusunda eğer fıkıh usulü kitapları çok dikkatli incelenirse ne görülecektir? Allah'a gelen ayetlerin açıklamasına yönelik sözler Uygulamasına yönelik fiiller, ayetler hakkında sorulan sorulara karşılık, çünkü bazı sorular cevabı içinde sorulmaktadır. Resulullah da bunlara sessiz cevap vermiştir. Buna da takrir denir. Bununla ilgili hadis kitaplarında birçok örnekler var. İşte yani o konu konulan, işte geliyor örneğin sahabe soru soruyor. Sorunun içerisinde onun doğru cevabı var. Allah Rasulü. de başını sallıyor, cevap vermiyor yani konuşmaya gerek kalmıyor doğru manası, der manasında sorunun içinde cevap olan ve doğru cevap olan şeylerde Resulullah'ın suskunluğu susarak onaylaması, sessiz kalışı, ona itiraz etmemesi takdir olarak karşımıza çıkıyor. Şeriatın kaynağı kitap, sünnet, icma, kıyas diyenlerin açıklamaları bazen doğru bazen yanlış yapılmaktadır. Doğru anlatım, şeriatın hüküm kaynağı Allah'tır. Allah'ın hükümleri Rasul'ün sünnetiyle örneklendirilir. İcma, iştahada giden konularda Müslümanların birliğidir. Kıyas hükmü var olan konularda hükme giren olayların değişkenliği karşısında değişen olayı hükme bağlamaktır. Doğru anlatım budur. Tekrar ediyorum. Doğru anlatım, şeriatın hüküm kaynağı Allah'tır. Allah'ın hükümleri Rasul'ün sünnetiyle örneklendirilir. İcma, iştahada giren konularda Müslümanların birliğidir. Kıyas, Allah'ın hükmü var olan konularda daha sonra da çıkan olayların o hükme dahil edilmesidir. illet bağlarından dolayı. Bu doğru anlatımdır. Yanlış anlatım, şeriatın hükaynağı Allah'tır, rasul'dür, icmadır, kıyastır, iştahattır. Bu anlatımda rasulden gelen bilgiler, insanların fikir birliği, kıyasan verilen hükümler, ayetlerin olmadığı konularda yapılan iştahatlar, Allah'ın ayetleriyle işlenmiştir. Bu anlatım insanı şirke düşürür. Konuyu anlamak için yasal hükümlerin uygulanmasını düşünelim çözüm olarak. Devlet yasa çıkardı örnekleyelim. Herkes kendine göre yasayı uygulamaya kalkıyor. Böyle bir durum yasa çıkarmanın ruhuna uygun değildir. Veya uygun mudur diye soru soralım. Örnekte verdiğimiz KDV yasasını düşünelim. KDV yasasıyla ilgili yönetmelikler genelgeler çıkararak uygulama yönelik hükümler konmadı. Herkes kafasına göre KDV yasasını uyguluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir akıl sahibi böyle bir şeyin olabileceğini söyleyemez. Sadece akıl sahipleri mi? Hayır. Hukukçular, siyasetçiler, fikir adamları yasaların herkes tarafından istediği gibi uygulamasını asla kabul etmezler. Neden? Çünkü yasayla hüküm belirlemek toplumda birliği sağlamaktır. Toplumda birliği sağlamayacak yasal hükümlerin hiçbir anlamı yoktur. Aynı konuyu Allah'ın hükümler için düşünelim. Allah'ın gönderdiği hükümleri her Müslüman kendi keyfine göre uygulayabilir mi? Okuyoruz Allah'ın hükümlerini. Allah diyor ki namaz-ı ikamet, Allah diyor ki oruç tut, Allah diyor ki haç yap, Allah diyor ki zekat ver, Allah diyor ki hırsızlık yapma, içki içme, zina etme, mirası paylaş, evlilik akdini yap Şimdi bu hükümleri görüyoruz. Buna benzemez birçok hükümler var. Bu hükümleri herkes kendi kafasına göre. Ya ben boşanmaktan şunu anlıyorum. Ben mirastan bunu anlıyorum. Ben efendim içki içmekten içkinin yasaklanmasından şunu anlıyorum. Ben zekat vermekten bunu anlıyorum. Ben namaz kılmaktan şunu anlıyorum. Ben oruç tutmaktan bunu anlıyorum. Herkes kaç tane Müslüman varsa kafasından uydurdu uydurdu ben şunu anlıyorum ben bunu herkes tuttu kendine göre bir din uydurdu ve kendine göre o dini yaşıyor. Allah'ın ayet göndermek istimdeki maksat bu mu? Herkes kendi kafasına göre bir uygulama bir üretsin mi? Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın ayetlerini göndermekle kastı gerçekleri açıklamak, insanları adalete davet etmek, insanları birliğe barışa, huzura çağırmak değil mi? tevhid yani birlik esası içinde oluşan Allah'ın dinin hükümlerinin uygulamasında tevhid yani birlik olmayacak. Eğer Allah'ın hükümlerinin uygulanmasını herkes kendi anlayışına, keyfine göre uygularsa tevhid, adalet, barış gerçekleşir mi? Elbette bu sorulara evet diyemeyiz. İnsanların çıkardığı yasalar için bile uygulama kuralları yani genelgeler, yönetmelikler, tüzükler düzenlenirken Allah'ın insanları birliğe, barışa, huzura, adalete ulaştıracak emirleri için niçin uygulamaya kuralları belirtilmez? Müslümanlar bunu ayetlerde göremiyor, gözleri mi kör? Rasulün sünnetinde göremiyor, gözleri mi kör? Kendi kafalarına göre ben şunu şöyle uygularım, ben bunu böyle uygularım, ben şunu şöyle anlarım, ben bunu böyle anlarım diyor. Niçin insanlar kendi keyiflerine göre Allah'ın hükümlerini hayatlarında uygulasınlar? Böyle bir şey mi olabilir? İnsanlar her istediğini, her anladığını, her yorumunu kendi kafalarında uygulamaya kalkarlarsa, o zaman ayetin ne işi var Müslümanların hayatında? Allah niye ayet gönderiyor ki? O zaman ben Allah'a inanıyorum, Resulüne de inanıyorum, ee hayatımı kendi kafama göre, kendi yorumuma göre yaşarım. Bunun adı laikliktir. Allah'ın hükümleri yoktur hayatında. Herkes kendi kafasındaki dini yaşar. Herkes kendi kafasındaki anlayışı yaşar. Bunun adı laikliktir. Yani bunun adı Allah'a göre dünyevileşmektir. Her yasanın uygulama şekli olmak zorundadır. Şekilsiz bir yasa ütopyadır. Yani hayata uygulama şekli olmayan bir yasa ütopyadır. Hayalidir. Bir yasa koydunuz yere nasıl hayatta uygulanacak e, bilmiyoruz. O zaman ütopyadır o. Nasıl uygulanacağına önemli bir belirti yoksa, bir emare yoksa, bir kural yoksa o hayatta uygulanmaz demektir. Yasayı çıkardığınız zaman hayatta uygulanışıyla ilgili herhangi bir şey yok. O topyadır Uygulama şekli olmayan yasalar ütopya olarak kabul edilir. Başka hiçbir şey kabul edilmez. Bütün dünyadaki kural budur. Bütün felsefelerdeki kural budur, bütün sosyolojik kural budur, bütün siyasetlik kural budur, bütün hukuktaki kural budur. Uygulama şekli olmayan hiçbir yasa, yasa değildir, ütopyadır. Biz Allah'ın yasalarından bahsediyoruz. Müslümanların anlayışlarına bakarsak Allah'ın yasaları yasa değildir, ütopyadır. Niye? Çünkü herkes kendi kafasına göre yorumluyor. Çünkü Allah uygulama şekli koymamış. Allah o kadar aciz ki gönderdiği yasaların uygulama şeklini insanlara emretmemiş, insanlara bırakmış, insanlar kendi kafalarına göre uyguluyor. Öyle mi? Öyle mi ya? Yani? Yoksa Allah kitabı ve hikmeti ben indirdim derken o kitapla belirttiği yasayı, hikmetiyle Resulüne hayatta uygulatma kuralını indirmemiş mi? Bir olarak indiriyor. Sadece kitabı indirdi, yani yasayı indirdi, bitti. e insanlar kuralını bilmiyor. Ne yapacaklar? Kendi kendilerine kural uyduracak, indirebilmek için hayata. Öyle mi yani? Allah aciz yani. Eğer bir yasanın uygulama biçimi şekli ortaya konulamıyorsa, yasa insanın toplumun doğasına zaten uygun değildir. Allah ise yasalar için ne diyor? Allah bütün hükümlerini insanın insanlığın fıtratına, doğasına uygun emrettiğini söylüyor. Ve Resulün de bu konuda örnek kıldığını söylüyor. Ve Müslümanlar da bu örneğe uyun diye emrediyor. Müslümanlar ne yapıyor? Allah Resulünü bir kenara itiyor, onun anlayışını ve uygulama biçimini kendi kafalarından anlayış ve uygulama üretiyor. Takmıyorlar yani. Allah'a da takmıyorlar, Resul'ü de takmıyorlar. Kitabı da takmıyorlar, Mehmet'i de takmıyorlar. Bu nedenle insan arasında Resul seçerek gönderirken Allah, insanlara insan aracılığıyla hükümlerini göndererek, Resul'üne anlaşılmayan konuları açıklattırarak, aynı zamanda uygulatırarak, aynı zamanda örnek kılarak, insan doğasına uygun hükümleri yeryüzüne adaletini gerçekleştirmek isterken, insanlar takmıyor. Ya Rabbi sen yasa gönderdin ama, senin yasanın uygulama biçimi yoktu, ben ürettim. Bak bak bak bak, ben ürettim. Ben şöyle anladım, bu yasa bu şekilde uygulanır hayatta. Namaz kılmak mı? Namaz bu şekilde olur. Sen bu konuda bir emir vermedin. Bu konuda bir örnek göndermedin. Bu konuda bir uygulama biçimi göndermedin. Ben ürettim ya. Ben ürettim ben. Lafa bak. Kendisi nihaylaştırdı. Uygulamayı kendisi koyuyor. Hükümran olan Allah, uygulamayı unutuyor onlara göre. Otoriter olan Allah, yasasını gönderiyor ama uygulama biçimini göndermiyor. Millet keyfine göre uygulasın istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Fıkı, yani hukuk, yasal hükümlerin yanında, hükümlerin uygulanması ile ilgili pratiğin de yasa içinde belirtilmesinden ibarettir. Günümüz terminolojisinde kanun, yönetmelik, genelge, tüzük, yasal düzenlerini kapsayan ifadelerdir. Allah'ın da yasaları çerçevesinde gönderdiği ayetin hükümlerinin yönetmelikleri, genelgeleri Allah Resulü'nün sünneti içerisindedir, örnekleştirilmiştir. Müslümanların hukuk terminolojisinde Allah'ın hükümlerinin yasası farz, haram, helal olarak belirlenirken hükümlerin uygulanması hükümler yani hükümin yönetmeliği, genelgesi tüzüğü olarak ortaya çıkar. Meseleyi kavrayan fakihlerin çoğu bu konularda çok kafa yordular. Yani bunları tespit noktasında. Bu sorguyla gittiler. Allah hiçbir zaman hükümsüz bir yasa üretmez, göndermez. Allah hiçbir zaman insanlara uygulanmayacak bir yasa göndermez. Öyleyse bu yasanın uygulanma rüknü nedir diye sorularını sordular ve Allah Resulü'nün sünnetinden bunları tespit et, çalıştılar. Bugünkü Müslümanlar ucuza gitti. Allah unuttu hüküm koymayı, yasasını belirtti ama uygulama hükmünü koymadı. Allah unuttu. Biz Resulü de bu konuda hiç takmıyoruz. Ondan gelen bilgileri de takmıyoruz. Ne yapıyoruz? Allah'ın unuttuğu ve Resulü artık zaten takmadığımız için, kendimizi Resul ilan ettiğimiz için ne yapıyoruz? Onun uygulama biçimini kendimiz üretiyoruz. Mezhebe okullerinin yoğunlaştığı alan, Allah'ın emirlerinin hayata yansıma biçimini belirleme yani hükümlerin hükümlerini belirleme alanıdır. Mezhebi mezhepleri yanlış değerlendirmelerin ötesinde kavradığımızda uğraştıkları alanın gerçekten önemli olduğunu anlarız. Ancak mezhep, mezhepleşme konuları her şeyin saptırıldığı gibi saptırılmış, mezhep bilginlerinin iştahatları Allah'ın dininin yerine geçmiştir. Onların uğraştığı esas alanın özü saptırılmış, tamamıyla değişik bir alana sevk edilmiştir. Bu değişik alana sevk edilmesinden dolayı, Gerçekten o değerli ilim adamlarının, değerli müştehitlerin yapmak istedikleri özü biz kavramaktan aciz kaldık. Çünkü onların saptırılması neticesinde, onların yollarının saptırılması neticesinde, kendilerine çıkar sağlamak için yeni bir din oluşturulması neticesinde gördüğümüz yanlışlıklardan dolayı doğru yapanların da ne yapmak istediğini anlama gayreti göstermedik. Geçmişte İslam ait yasalarının uygulanma şekli Resulün sünnetten tespit edilecekken ne yazık ki sünnetten ziyade mezhep ilanlarının iştahatlarının fetvaları tespit geldiği için bu tepkimiz mezheplere karşı yoğunlaştı. Bundan dolayı da gerçekten bu konuda düzgün inanan ve düzgün meseleleri sorgulayıp da sonuçlara ulaşmak isteyenlerin yollarını, metotlarını kavrayamadık. Görev yetki sorumluluk konusu Müslümanlar için önemli. Müslümanların konumu ister Mekke'ye ister Medine'ye benzesin. Müslümanlar dinin hükümlerinin oluşmasına yönelik beş temel kuralı öğrendiklerinde konuyu çözeceklerdir. Müslümanlar Mekke'de veya Medine'de gelen hükümlerin hangisiyle içinde bulunduğu şartlarda görevli yetkili olduğunun anlaması için her hükmün uygulamasına şu altı soruyu sorması gerekir. Allah'ın hükmünü uygulamak için yola çıkan insanlar, Allah'ın dinini uygulamak için yola çıkanlar şu altı soruyu sorması gerekir. Bir, Allah adına bir şey yapacağız. Allah'tan bir talimat yani bir hüküm, bir emir var mı? Gerçekten Allah'a inananlar önce Allah'ın hükümlerini, talimatlarını uygular. Ne yaparlar? Bir araştırırlar. Şurada, şurada, şurada, şurada var. Şimdi Allah'tan talimat varsa bu talimatla görevlendirilen kim? Fert mi? Fertlerden kadın mı? Erkek mi? Toplum mu? Toplumsa otoriter olan mı olmayan mı? Yoksa otoritenin kendisi mi, toplumun yöneticisi mi, emir sahipleri mi? Sorgularda çıkarması lazım, sorması lazım. 3. Hüküm nerede uygulanacak? Belirlenmiş bir yer var mı? Yoksa her yerde mi? Veya Müslümanların devletinin varlığı ve yokluğu önemli mi? Örneğin Medine'de işçi haram kılındı. İşkinin haramlığı, Müslümanların kurduğu devlet olmadığı zaman uygulanmaz mı uygulanır mı? Yani Medine'de emredildi diye. İşkinin içilmemesi, devletin varlığına mı bağlı yokluğuna mı bağlı. Sorgusunu sorup, ha devlet varsa da fark etmez yoksa da fark etmez. Artık Müslüman'a işe haramdır mı sorusuna evet demesi veya hayır demesi önemli konuyu gündeme getiriyor. Dört belirtilen bir zaman var mı emrin uygulanmasında? Ne zaman ya? Yani? Bu sorular sorulması gerekiyor. 5. Hükümlerin uygulanması herhangi bir olayın olmasına bağlı mı? Değil mi? Hükümlerin uygulanmasında. Herhangi bir olay olmasına bağlı mı değil mi? Soracak. Zina edenlere şunları, şu cezaları uygulayın. 1. Örnekleyelim. Bu cezanın uygulanması için herhalde bir zina edenim olması lazım. Zinanın sabit olması lazım. Zinanın sabit olması için Allah şartları belirliyor. 2. Bunu belirleyecek, bu şartlara göre zinayı tespit edecek bir yetkilinin olması lazım. Yetkili kim? Fert mi? Toplum mu? Otoriter toplum mu? Otorite mi? Örnekleyelim. Cezayı birisi hükmedecek. Allah'ın verdiği cezayı. Bu suç sabittir, bu ceza uygulanacaktır diye hükmedecek. Kim bu? Yetkili kim? Sorumlu kim? Fert mi? Yetkili, sorumlu, görevli kim? Fert mi? Toplum mu? Toplumsal toplumun otoriter olanı mı? Otoriter olmayanı mı? Yoksa devlet sorgularla cevabını bulacak. Hükümlerin uygulanmasına yönelik biçimsel emirler var mı? Yoksa Müslümanlar hükümleri uygularken sınırsız özgürlüğe sahipmiler? İstediği gibi hükümleri uygulayabilirler mi? Eğer bu sorulara doğru cevaplar verebilirse Müslümanlar her hükmün uygulanması ilgili doğru kararlar vermiş olurlar. Aksi hükümlerin uygulanması birbirine girer, görevler, yetkiler, sorumluluklar karışır. Bugün Müslümanlar ile Resul ve arkadaşların arasında büyük farklar var. Özellikle Kur'an'ın 23 yıllık zaman içinde parçalar halinde indirilmesiyle o günkü Müslümanların dinin kurallarını yaşaması bize göre daha kolay. O gün Müslümanların başında Resul vardı. Ayetler peyderpey geliyordu. Müslümanlar... Anlamadıkları ayetleri gidip Resul'e soruyorlardı. Nasıl uygulayacağını Rasul'den öğreniyorlardı. Bugün Kur'an'ın tamamı elimizde, dinin hükümlerinin hepsi karşımızda. O günse Müslümanların gücüne, şartlarına, bulundukları yere göre, yaşayıp geldikleri olayların akışına göre hükümler geliyordu. Onun için o günün Müslümanları hangi emir, hangi yerde, hangi zaman, hangi şartla uygulayacağız diye bir problem yaşamıyorlardı. Gelen emirler şartına, yerine, zamanına uygun olarak geliyordu. Onlar da uyuyorlardı. Fakat bugün biz Müslümanlar için iş basit değil. Bugün mesele hem çapraşık hem de Müslümanlar bilinçli değil. Bu nedenle dinin emirleri karmaşık olarak hayatımıza giriyor. Görevler, yetkililer, sorumluluklar birbirine karıştırılıyor. Neticede bugünkü Müslümanlar görevi, yetkiyi, sorumluluğu çözemeyip görevli olmadığı, yetkilisi bulunmadığı, yetkili bulunmadığı, sorumlu tutulmadığı konularda kendilerini görevli, yetkili, sorumlu görüyorlar. Böyle olunca asıl görevlerini Asıl yetkilerini, asıl sorumlularını unutuyorlar. Asıl yapması gerekenleri yapamıyorlar. Durum böyle olunca dinin doğal akışı içinde insanların hayatlarına hakim olması da söz konusu olmuyor. Konu önemli. Bu nedenle Müslümanların konu üzerinde kafa yormaları gerekiyor. İlk zamanlar fıkıh ekolleri aralarında farklar olsa da sözün ettiğimiz kurallar içinde barındıracak sorular çerçevesinde açıklamalarını yaptılar. Ancak yapılan açıklamalar ilk zamanlar ayetlere, sünnete yönelikken sonraki yıllar özünden saparak iştahatlar, fetvalar öne çıkıyor. Günümüzde Müslümanlar yukarıda sözünü ettiğimiz altı soruyu sorarak doğru kararlara varabilirler. Bunu yaparken elinden geldiğince mezhep metotlarını, düşüncelerini edinmeleri kendilerini güçlendirecektir. Tabi olmak adına değil, bilgi güçlendirmek adına. Çünkü Müslüman kendini bilgi açısından güçlendirmek için gerekeni yapmak zorundadır. Çünkü adalet bilgiden geçer, bilgiyi doğru kavramaktan geçer. Müslümanın ilim açısından ucuza kaçması asla Müslümanlığa yakışmaz. Yukarıda verdiğimiz soruyla Müslümanlar 1. Emredilen kuralların uygulamaya sokulabilmesi için gerekli olacak şartları, kuralları uygulayacaklar açısından ele almayı 2. Talimatların uygulanabilmesi için incelediğimiz suçlardan hangisine ihtiyaç gösterdiğini araştırmayı başarırlar. İki yolda aynı şey. Birisi tüme varım, diğerisi tümden gelim esasına göre sorgulama yöntemi. Birincisinde Allah'ın hükümleri şunlardır. Allah'ın hükümlerini şunlar uygular. Şu şekilde uygular hükmünden giderek hükümlerin delillerine ulaşılabilir. İkincisinde Allah'ın hükmünü esas olarak hükmün uygulanmasında görevli, zaman, mekan, olay, bu uygulama biçimleri sorulanabilir. Bu iki yaklaşımdan hareket ederek herhangi bir talimatın, ayetin yani Allah'ın emrinin uygulanmasında görevimizin, yetkimizin, sorunumuzun bulunmadığının tespiti yapılabilir. Örneğin namaz kılma talimatında namaz kılmakla görevli ferdin gücü içindedir cemaate ihtiyaç göstermemektedir. Ülkenin darı İslam olup olmaması, namaz hükmünü ilgilendirmemektedir. Otoritenin varlığı, yokluğu ilgilendirmemektedir. Öyleyse fertler, bu talimatı Mekke, Medine demeden uygular. Dinin cezai kurallarını uygulamada ise, suçu işleyen fert vardır. Ancak suçlu olduğunu hükmedecek otorite yoktur. Fakih yoktur, fıkıh yoktur. Ne bileyim işte mahkeme yoktur. Suçlunun cezasını infaz edecek güç yoktur. Bütün bunları, Otoriter bir cemaat oluşturabilir, yani devlet oluşturabilir. Öylesi ceza hükümler o zaman da uygulanır. Olmadığı zamanda uygulanabilecek durumda değildir, çünkü güç yoktur. Müslümanlar otoriter güç haline gelip otoritesini oluşturamamışlarsa, cezaları uygulamaya görevli, yetkili sorun değildir bir fert tek başına ben dinin emrettiği cezayı kurala uygularım diye kendi kendine görevlendiremez, kendi kendine yetki veremez, kendi kendine sorumlu tutamaz. Bugün Müslümanlar bulunduğu yere fikren fiilen hakim değil. Bulunduğu yere fikren fiilen hakim olamayan Müslümanların otoriterliğinden, otoritesinden söz edilemez. Öyleyse otorite ve toplum ilişkilerine yönelik hükümler uygulanamaz. Verilen örneklerdeki gibi, dinin her kuralı incelemeden geçirilerek, şartları, görevleri, yetkili olanları dikkat alınarak, bugün hangi kural tatbik edilecektir, bulunabilir. Böylece Müslümanlar bugün, dinin hangi kuralını uygulayabilme, yetkisine, görevine, soruna sahip olacak, güçte olduklarını kavrayarak, dini hayatlarına aktarabilirler. Görevi olmadığı halde kendini görevlendirenler, Yetkili olmadığı halde kendini yetkilendirenler, sorumlu olmadığı halde kendini ve başkalarını sorumlu kılanlar, Allah'ın dini yerine kendilerine göre yeni bir din üretmiş sayılır. Elbette Allah katında bu tür bir anlayışın uygulamanın sorumluluğu büyük olacaktır. Zira bu tür bir gelişme açıkça Allah'a, Resulüne, dine karşı çıkmaktır. İslam, dini anlayan, kavrayan, görevlerini, yetkilerini, sorumluluklarını bilinerle yükselecektir. Ne mutlu ki İslam'ı anlayan, kavrayan, yayıncısında yaşayanlara diyelim ve bugün sözü bitirelim ve uzun bir sunum oldu. Dinleme sabrı gösteren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Konu önemli olduğu için bölmedim. Makaleyi sayfaya koyduğum için, yayınladığım için uzun olmasına bir şey demiyorum. Çünkü, Aynı zamanda kayıt altına alıyorum. Tekrar dinlenebilir, tekrar okunabilir, tekrar sorgulanabilir. Onun için konuştuğum kaldı anlamında olmadığı için uzun olmasını pek sakınca görmedim. Bir bütünlük içinde olmasını istedim. Sizden helallik diliyorum. Sizlere teşekkür eder, iyi akşamlar diliyorum.